Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 1. Bölüm. Bir elif Mim. Bu şuur birbirinden kopuk üç harfle başlıyor. Bu harflerin arkasından, doğru olduğunda şüphe olmayan bu kitap takva sahipleri için hidayet kaynağıdır, ayetiyle Allah'ın kitabından söz ediyor. Kur'an'ın bazı sureleri birbirinden kopuk bu tür harflerle başlar. Bu harflerin değişik şekilde yorumları yapılmıştır. Bizim benimsediğimiz yoruma göre birbirinden bağımsız bu harflerden anlaşılan mesaj şudur: Kur'an bu tür harflerden oluşmuştur. Bu harfler ona inanmayan muhalif Araplar tarafından da bilinip kullanılıyordu. Fakat buna rağmen bu kitap Arapların aynı harfleri kullanarak benzerini meydana getiremeyecek mucizevi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim bu Araplardan meydan okuyucu bir üslupla şunu istedi. Madem ki bunu Muhammed uyurdu diyorsunuz. O halde onun bir benzerini de siz uydurun. Bunu yapamazsınız. Haydi onun 10 suresinin benzerini yazın. Bunu da mı başaramadınız? O halde Allah'tan başka tüm yardımcılarınızı da çağırarak onun sadece tek bir suresinin bir benzerini getirin. Bu meydan okuyuşa karşı Araplar bir cevap çıkmadı, susup kaldılar. Bu aciz bırakma realitesi, sadece Kur'an ile ilgili değil, Yüce Allah'ın yaratmış olduğu her şey hakkında aynen söz konusudur. Bu durum, her şeyde Yüce Allah'ın yaratıcılığı ile insanların yapıcılığı arasındaki bağdaşma kabul etmez farkı gösterir. Düşünelim ki, bu yeryüzü kütlesi, nitelikleri bilinen bir takım elementlerden oluşmuştur. İnsan bu elementleri ele alınca onlardan yapsa yapsa ya bir tuğla ya bir kerpiç ya bir tabak ya bir sütun ya bir heykel ya da duyarlılık ve karmaşıklık düzeyi ne olursa olsun bir teknik aygıt yapabilir. Oysa yarattıklarını doğrudan doğruya yaratan Allah bu elementlerden, kımıldayan, hareket eden canlıyı meydana getiriyor, bu canlı, insanları aciz bırakan ilahi bir sırrı, yani canlılık sırrını içeriyor, öyle bir sır ki, insan bunu ne yapabiliyor ve ne de iç yüzünü kavrayıp onu çözebiliyor. İşte Kur'an'da böyledir, kelime ve harfler, insan bunlardan düz yazı ve şiir üretebilir, oysa Allah onlardan Kur'an, Furkan meydana getiriyor, bu harf ve kelimelerden meydana gelen Allah'ın sanatı ile kulun sanatı arasındaki fark, bir yandan kımıldayan ruh ile ölü vücut arasındaki ve öbür yandan hayatın özü ile onun kuru kalıbı arasındaki fark gibidir. Doğru olduğu şüphesiz olan bu kitap, onun doğruluğundan nasıl şüphe edebilir, nasıl kuşku duyulabilir ki, onun doğruluğunun ve gerçekliğinin kesin delili, bu surenin başlangıcında gizlidir, Arapların onun benzerini ortaya koyamamalarının yansıttığı acizlikten bellidir, oysa bu kitap, onların aralarında kullandıkları ve ana dillerinden bildikleri harflerden oluşmuştur. İki doğru olduğu kuşkusuz olan bu kitap, takva sahipleri için hidayet kaynağıdır. Hidayet, bu kitabın özü, hidayet, bu kitabın karakteristiği, hidayet, bu kitabın yapısı, hidayet, bu kitabın mahiyeti, fakat kimin için, bu kitap kimin için hidayet ve ışık kaynağı, kimin için rehber, nasihatçı ve gerçeklerin açıklayıcısıdır. Takva sahipleri için elbette, kalbe bu kitaptan yararlanma yeteneği veren özellik, Takva dıre kalbin kilitli kapılarını açarak bu kitabın içeri girip oradaki rolünü oynamasını sağlayan faktör takva dıre kalbi yararlıyı almaya, benimsemeye ve kabul etmeye hazırlayan niteliktir takva. Kur'an'dan hidayet bulmak isteyen kimsenin öncelikle ona temiz ve samimi bir kalple yaklaşması, sonra da bu yaklaşımını korkan ve çekinen bir kalbı sürdürmesi gereklidir mutlaka, ayrıca böyle bir kalbin sapıklığa düşmekten ya da sapıklık tuzağına yakalanmaktan da kesinlikle sakınması lazımdır, işte ancak o zaman Kur'an, kendisine çekingen, korkulu, saygılı, duyarlı ve faydalanmayı isteyen bir eda ile yaklaşılır yaklaşan kalbe sırlarını ve nurlarını aktarır. Bir gün Hazreti Ömer, Ubb, Kaaba takvanın ne olduğunu sordu, Ubb Ka'ap da kendisine, sen hiç dikenli bir yolda yürümedin mi, diye sordu, Hazreti Ömer, evet, yürüdüm, dedi, Ubey B, peki, o durumda ne yaptın, diye sordu, Hazreti Ömer, paçalarımı sıvadım ve dikenlere takılmamaya özen gösterdim, deyince Ubey B, Ka'ap, işte takva budur, dedi. Evet işte takvahudur, yani kalp duyarlığı, şuur bilenmişliği, sürekli korku, kesintisiz çekingenlik ve yolun dikenlerinden uzak durma titizliği, hayat yolunun dikenlerinden, yani arzu ve ihtiras dikenlerinin, istek ve emel dikenlerinin, korku ve vesvese dikenlerinin, boş umut ve asılsız korku, fobi dikenlerinin ve daha birçok dikenlerin cirit attığı yol. Müminlerin Özellikleri Daha sonraki ayetlerde takva sahiplerinin nitelikleri anlatılıyor, bu nitelikler o günün Medine'sinde yaşayan öncü müminlerin olduğu kadar, bu ümmetin her dönemindeki samimi müminlerin de nitelikleridir, Yüce Allah şöyle buyuruyor. Üç onlar görmediklerine inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına verirler. 4- Yine onlar gerek sana ve gerekse senden önce indirilen kitaplara inanırlar ve ahiretten hiç kuşku duymazlar. Görülüyor ki, takva sahiplerinin ilk karakteristik özelliği, aktif ve yapıcı bir şuur birliğidir, takva sahiplerinin vicdanlarında, görünmeyene, gayibe, inanmak ile farz ibadetleri yerine getirmenin, bunun yanında peygamberlerin tümüne inanmakla ahiretten kuşku duymamanın birliği, işte İslam inanç sistemine üstünlük kazandıran, mümin vicdana seçkinlik sağlayan, bütün insanlar için ortak bir buluşma zemini olacaktır olsun, böylece bütün insanlığa egemen olsun da kanatları altında insanlara hem düşünceyi hem pratiği hem inancı ve hem de toplumsal düzeni içeren eksiksiz bir hayat tarzı, hem duyguları ve hem de yaşama biçimleri ile bütünleşecekleri bir yaşama şekli yaşatsın diye gelen son inanç sistemine yakışan bütünlük ve çok yönlülük budur. Onlar ki görmediklerine inanırlar. Buna göre takva sahiplerinin ruhları ile bu ruhların ve bütün varlık aleminin kaynağı olan yüce güç arasında var olan sıkı ilişkiye duygusal engeller mani olamaz, yine bu takva sahiplerinin ruhları ile diğer fizik ötesi gerçekler, güçler, enerjiler, yaratıklar ve varlıklar arasına duyu organları engel olarak giremez. Görünmeyene inanmak, insanın, sadece duyu organlarının algılama kapasitesi ile yetinen hayvanlık düzeyini aşarak insanlık mertebesine yükselmesini sağlayan ilk eşiktir, o insan ki, varlık aleminin, duyu organları ile ya da duyu organlarının uzantısı olarak görev yapan aygıtlar alemi ile algılayabildiği küçük ve sınırlı kesimden çok daha geniş çaplı olduğunun bilincindedir. Bu bilinç, insanın tüm varlık aleminin mahiyetini, kendi öz varlığının mahiyetini, bu varlık aleminin yapısında bulunan güçlerin mahiyetini, fizik ve fizik ötesi varlık aleminde bulunan güç ve plan ile ilgili algılarının sağlıklı olmasını derinliğine etkileyen bir düşünce aşamasıdır. Aynı zamanda yeryüzünde hayatını da derinliğine etkilemektedir. Çünkü sadece duyu organlarının algılayabildiği dar bir alanda yaşayan bir sezgisi ve basireti sayesinde kavradığı büyük bir evrende yaşayan insan bir değildir. Zira basiretini kullanan bu insan, bu büyük alemin kıvrımlarında ve derinliklerinde barındırdığı yankıları ve gizli mesajları algılar, yine bu insan kısacık ömrü ve kısır şuurunun yardımıyla algıladığı dünyanın geniş alem içinde bir hiç olduğunu, asıl evrenin ise hem zaman hem mekan bakımından çok daha geniş olduğunu an. Asıl alemin gözleriyle, duyu organları ile algıladığı fiziki alem değil, gizli sırlarla dolu fizik ötesi alem olduğuna inanır. Sadece fiziki alemle yetinen biri ile bir olur mu? Böyle bir insan, zaten gözlerin algılayamadığı ve akılların kavrayamadığı ilahi zat gerçeği işte bu fizik ötesi alemden kaynaklanır, varlığı onun varlığına dayanır. Böylesine yüksek bir bilincin oluşması halinde sınırlı alanlı düşünce yeteneği dağınıklıktan, parçalanmaktan, yaratılış amacı dışındaki işlerle uğraşmaktan, kavrama gücüne sahip olmadığı işlemlerle oyalanmaktan, faydasız yerlerde boşu boşuna harcanmaktan korunmuş olur. Sebebine gelince, insana bağışlanan düşünme yeteneği ona yeryüzündeki halifelik fonksiyonunu yerine getirmesi için bağışlanmıştır, bu demektir ki, insan düşünme yeteneğini kullanarak içinde yaşadığı hayatın sorunlarını çözmekte yükümlüdür, o, bu hayatın problemlerini ve imkanlarını enine boyuna inceler, çalışır, üretir, bu hayatı daha gelişmiş ve daha güzel hale getirir, şu şarttaki söz konusu düşünce gücü, varlık varlık aleminin bütünü ve bu varlık bütününün yaratıcısı ile doğrudan ilişkili olan ruh gücü ile dayanışma halinde olmalı ve akılların kavrayamayacağı gayb alemindeki meçhule, bilinmeze pay bırakmalıdır. Bunun yerine gücü yeryüzü ve üzerindeki pratik hayatın boyutları ile sınırlı olan akılla, üstelik ilham verici ve ufuk açıcı ruhla dayanışma halinde olmaksızın ve akılların almayacağı gayb alemine pay fizik ötesi alemi kavrama girişimine gelince böyle bir girişim her şeyden önce başarısız kalmaya mahkumdur, ayrıca yanılgıya dayalı boş bir girişimdir, başarısızlığa mahkumdur, çünkü bu alanı, yani fizik ötesi, alemi gözlemek üzere yaratılmamış olan bir aracı kullanıyor, boş bir girişimdir, çünkü böyle bir alanı kavramak üzere yaratılmamış olan akıl enerjisini boş yere harcıyor. İnsan aklı, öncelikle tartışmasız, bedihi, kural olan, sınırlının sınırsızı kavrayamayacağı, ilkesini kabul edince öz mantığına duyacağı saygının sonucu olarak kabul etmek zorunda kalır ki, sınırsızı, yani mutlak gerçeği kavraması imkansızdır ve onun bilinmezi, meçhulü, idrak edememesi, bu bilinmezin, gaybın gizli alemindeki varlığı ile çelişmez, bu durumda gayb alemini kavrama fonksiyonunun aklın dışında bir başka yeteneğe havale edilmesi gerekir ve bu konudaki bilginin, açığı gizliği, görüneni görünmeyeni bilgisinin kapsamı içinde bulunduran ve her şeyden haberdar olan Yüce Allah'tan alınması kaçınılmazdır. Aklın mantığına saygı gösterilmesi anlamına gelen bu tutum, müminler tarafından tam anlamı ile benimsenmiştir. Bu tutum, aynı zamanda takva sahiplerinin ilk niteliğidir görünmeyene, gaybe, inanmak, insanın hayvanlar alemi düzeyinin üstüne yükselmesi konusunda yol ayrımı oluşturur, fakat günümüzün materyalistleri, bütün zamanların materyalistleri gibi insanı, duyu organlarının algıladıkları dışında hiçbir varlığın onaylanmadığı hayvanlık düzeyine indirmek istiyor ve bu kavrama körlüğüne ilericilik adını veriyorlar, oysa bu yaklaşım, yüce Allah'ın, müminleri içine düşmekten koruduğu bir tersine gidiştir. Allah, müminleri bu tersine gidişten koruyarak görünmeyene inanmak sıfatını onların ayırıcı niteliklerinden biri yapmıştır. Sayısız nimetlerine karşılık Allah'a hamdolsun ve yine tersine gidenler ile baş aşağı dönenlere yazıklar olsun. Namazı kılarlar. Yani o takva sahipleri, ibadeti tek olan Allah'a yöneltirler ve böylece kullara ya da nesnelere tapma düzeyinin üzerine yükselirler, başka bir deyimle hiçbir sınırla sınırlı olmayan o yüce varlığa yönelirler, başlarını kulların önünde değil, Allah'ın önünde eğerler. Gerçek anlamda Allah'a secde eden ve gece gündüz Allah'a bağlı olan kalp, varlığı gerekli olan, vacip ule vücut Allah'a sebep yolu ile bağlı olduğunun bilincinde olur, yeryüzüne bağımlı olmaktan, yeryüzü ihtiyaçları içinde kendini kaybetmekten daha yüce bir hayat gayesi benimser, yaratanla doğrudan ilişkide olduğu için diğer yaratıklar karşısında kendini daha güçlü hisseder, bütün bunlar insan vicdanı için güç kaynağı olduğu kadar takva ve kötülüklerden kaçınmanın da kaynağıdır, aynı zamanda kişiliği eğiterek onun düşüncelerine, bilincine ve davranışlarına ilahi, lik niteliği kazandıran son derece önemli bir faktördür. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına da verirler onlar her şeyden önce ellerinde bulunan malların kendileri tarafından kazanılmış şeyler olmadığını, aksine bunların Allah tarafından kendilerine bağışlandığını kabul ederler, Allah'ın bağışlamış olduğu rızık nimetini tanımaktan ve bilmekten, düşkünlere iyilik etmenin, aynı yaratıcının aile fertleri demek olan tüm insanlar arasında dayanışma duygusu, bütün insanları insanlık bağı ile birbirine kaynaşmış kardeşler sayma bilinci doğar. Bütün bu duyguların değeri insan nefsini cimrilik illetinden arındırarak ona iyilik yapma arzusu aşılamasında görülür. Bu duygular sayesinde hayat, acımasız bir kıyım alanı değil, bir yardımlaşma ve işbirliği platformu olur. Yine bu duygular sayesinde güçsüzler, zavallılar ve eli darda olanlar güvenliğe kavuşurlar, tırnaklar, pençeler ve azı dişleri arasında değil de, kalbılır, yüzler ve vicdan arasında yaşadıkları bilincine varırlar. Yardım etmek, infak, zekat ve sadaka ile birlikte diğer iyilik yapma türlerini de içeren bir kavramdır. Yardım etmek, zekat verme yükümlülüğünden daha önce yasallaşmış bir şeriat ilkesidir. Çünkü infak, kavramı zekatı da içine alan ve yardımlaşmada sınır koymayan daha geniş bir kavramdır. Nitekim Fatıma Binti Kaysın bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor, Malda zekatın dışında daha başka hakkında, lar vardır. Tirmizi. Zekatın farz oluşundan daha önce söylenmiş olan bu hadisin temel amacı yardım etme ilkesinin geniş kapsamlılığını vurgulamaktır. Onlar gerek sana ve gerekse senden önce indirilen kitaplara inanırlar. Bu sıfat, semavi inançların varisi, insanlığın başlangıcından günümüze kadar gelen peygamberlerin misyonlarının varisi, inanç ve peygamberlik mirasının koruyucusu, dünyanın son gününe kadarki iman kervanının şaşmaz yolcusu olan İslam ümmetine yaraşan bir niteliktir. Bu sıfatın değeri, insanlığın birliği, insanlığın dininin birliği, Peygamberlerinin birliği ve Rabbinin birliği şuurunu aşılamasında görülür, bu sıfatın değeri, ruhu, diğer dinlere ve bu dinlerin doğru yolundan sapmayan bağlılarına karşı besleyebileceği kör taasuktan arındırmasında meydana çıkar, bu sıfatın değeri, çağlar ve kuşaklar boyunca insanlığın, Yüce Allah'ın gözetimi altında olduğuna dair beslenen güven duygusunda belirir, aynı dine ve aynı hidayet kaynağına dayanan peygamberlerinin, Peygamberlerin ve peygamberlik misyonunun tarihin akışı içinde ardarda sıralanması olgusunda beliren bu ilahi gözetimin değeri günlerin ve devirlerin değişmesine rağmen tıpkı karanlıklar ortasında yol gösteren kutup yıldızı gibi değişmezliğini ve sürekliliğini sürdüren ilahi rehberlik ile onur duyma duygusunda kendisini gösterir. Onlar ahiretten hiç kuşku duymazlar. Bu sıfat, takva sahiplerinin sonuncu sıfatıdır. Dünyayı ahirete, başlangıcı sona ve amelleri karşılıklarına bağlayan sonuncu sıfat, bu sıfat insanı, başıboş bırakılmadığının, iş olsun diye yaratılmadığının, kendi keyfine bırakılmayacağının ve kendisini ilahi adaletin beklediğinin bilincine erdirir. Bu bilinç sayesinde insanın kalbine güven dolar, iç dünyasının fırtınaları durulur, iyi amellere ve sonuç olarak, güce Allah'ın adalet ve rahmetine sığınır. Ahirete kesin olarak inanmak, duyu organlarının kapalı duvarları arasında yaşayan kimse ile uçsuz bucaksız bir varlık bütünü içinde yaşayan kimse arasında, yeryüzündeki hayatını varlık alemindeki yegane payı sayan kimse ile dünyadaki hayatını ahirette göreceği karşılığın türünü hazırlayan bir imtihan dönemi kabul eden, ahiretteki hayatı şu dar ve sınırlı alanın ötesinde yaşanacak gerçek bir hayat olarak algılayan kimse arasında yol ayrımı ve ara kesit oluşturur. Dediğimiz gibi bu sıfatların her birinin insan hayatında önemli yeri ve değeri vardır, bunların takva sahiplerinin sıfatları olmaları bu yüzdendir, bu sıfatların tümü arasında uyum ve koordinasyon vardır, bu uyum ve koordinasyon sayesinde bu sıfatlar eksiksiz ve ahenkli bir birlik meydana getirirler. Buna göre takva, çeşitli yöneliş ve davranışlara kaynaklık eden, zahiri davranışlar ile batınî duyguları birleştirerek insanın gizli ve açık yönlerinin Allah ile ilişki halinde olmasını sağlayan, ruha şeffaflık kazandırarak görünür görünmez alemler ile arasındaki perdeleri azaltan ve böylece ruhta bilinen ile bilinmeyeni buluşturan bir gönül şuuru ve vicdan halidir. Ruh şeffaflaşıp da zahir ile batın arasındaki perdelerdir perdeler ortadan kalkınca görünmeyene inanmak, aradaki perdelerin ortadan kalkmasının, ruhun gayb alemi ile ilişki kurmasının ve onunla arasında doğan güven havasının doğal bir sonucu olarak belirir. Sözünü ettiğimiz takva ile görünmeze, gaybe, inanmanın yanına, yüce Allah'ın belirlediği biçimde ona ibadet etmeyi ve bu ibadeti Allah ile kul arasında ilişki kuran bir bağ haline getirmeyi koyalım, arkasından, Allah'ın engin bağışlayıcılığını ve insanlar arası kardeşliği itiraf etme anlamındaki cömertliği eldeki rızkın ayrılmaz bir gereği sayan, tutumu bunların yanına getirelim. Sonra insanlık tarihi ile yaşıt olan iman kafilesini kucaklayan gönül genişliğini, tarihteki her müminle, her peygamberle ve her peygamberlik misyonu ile arada bağ kuran bilinci bu saydığımız nitelikler ile birleştirelim. Bunların en sonuna da hiçbir tereddüde, hiçbir kuşkuya yer vermeyen kesin bir ahiret inancını ekleyelim. İşte o zaman o günlerin Medine'sinde meydana gelen Müslüman cemaatın cemaatin tablosu karşımıza çıkar. Muhacirler ile Ensar'ı içeren ilk öncü Müslümanlardan oluşmuş cemaatin tablosu, bu nitelikleri taşıyan bu cemaat büyük bir olaydı. Bu iman gerçeğini kişiliğinde somutlaştıran gerçekten büyük bir olay. Yüce Allah'ın bu cemaat aracılığı ile hem yeryüzünde ve hem de insanlığın hayatında büyük bir devrim meydana getirmesi bundan dolayıdır. Yine bundan dolayı yüce Allah bu cemaat şöyle tanımlıyor. 5 İşte onlar Rab'bilerinden gelen hidayet yolundadırlar ve kurtuluşa erenlerdir. İşte onlar böylece hidayete kavuştular ve böylece kurtuluşa erdiler. Hidayete ve kurtuluşa ermenin yolu işte bu ana hatları belirtilen yoldur. İnatçı kafir tipi Surenin devamında gözlerimiz önünde canlandırılan ikinci tablo, kafirlerin oluşturduğu tablo anlatılıyor, bu tablo bütün yer ve zamanlarda görülen kafirliğin temel özelliklerini yansıtır, Yüce Allah şöyle buyuruyor. 6 bölü 7 kafirlere gelince onları uyarsan da uyarmasan da fark etmez, onlar iman etmezler, Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir, onların gözlerinde perde vardır, onları büyük bir azap beklemektedir. Bu ayetlerde takva sahiplerinin tablosu ile kafirlerin tablosu arasında tam bir karşıtlık, kesin bir bağdaşmazlık olduğunu görüyoruz. Sebebine gelince, Allah'ın kitabı takva sahipleri için hidayet kaynağı iken, kafirler için onları uyarmak ya da uyarmamak bir oluyor. Bunun yanında takva sahiplerinin ruhlarında açık olan pencereler, kafirler için kapalıdır. Gerek kendileri ile varlık bütünü ve bu varlığın yaratıları, aratıcısı arasında ve gerekse kendileri ile görünen ve görünmeyen arasında ilişki kuran bağlar, Müslüman için bitişik olan bu bağ kafirler için bütünüyle kesiktir. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlediği için ne kalplerine hidayet gerçeği ve ne de kulaklarına gerçeğin sesi ulaşabilir. Gözlerinde perde vardır. Bu yüzden onların gözlerine ne ışık ve ne de hidayet sızabilir. Yüce Allah'ın onların kalpleri ile kulaklarını mühürlemesi ve gözlerine perde çekmesi, uyarıyı umursamamalarına, uyarılmanın ya da uyarılmamanın kendileri için aynı şey haline gelmesine uygun düşen bir ceza türüdür. Sebebine gelince burada sabit ve kesin bir eylemin, yani kalpleri ve kulakları mühürleme ile gözlere perde çekme eyleminin gerisinde beliren katı, karanlık ve donmuş bir tablo ile karşılaşıyoruz. Onları büyük bir azap beklemektedir. Bu kötü akibet, onların uyarıya kulak tıkamaları, uyarılma ile uyarılmama arasında hiçbir fark bırakmayan inatçı katı tutumlarının doğal bir sonucudur. Her şeyi eksiksiz bilen Allah da kalplerindeki bu hastalığı biliyordu zaten. MuNeAfIkLaReNe özellikleri. Daha sonra devamla, üçüncü tip insanın anlatımına geçiliyor, bu tablo ne ilki gibi şeffaf ve alımlı ne de ikincisi kadar karanlık ve çirkindir, bunun yerine yanar döner bir görüntü verir, yani bazan algılanır, bazan algılanmaz, kimi zaman görünür, kimi zaman görünmez, bazan saklanır, bazan meydana çıkar, bu tablo münafıkların tablosudur, Yüce Allah onları bize şöyle tanıtıyor. 8 bölü 16 kimi insanlar var ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler, ama aslında inanmamışlardır, bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatıyorlar, ama bunun farkında değildirler, onların kalplerinde hastalık vardır, Allah da bu hastalıklarını arttırmıştır, bu yakmalıkları yüzünden onlara acı bir azap beklemektedir. Onlara, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, denildiği vakit, biz yapıcı, düzeltici kimseleriz, derler, iyi bilesiniz ki, onlar bozguncuların ta kendileridir, fakat bunun farkında değildirler. Onlara, halk nasıl iman etti ise siz de öyle iman edin, denildiği zaman, biz hiç beyinsiz ayak takımı gibi iman eder miyiz, derler, asıl beyinsiz ayak takımı kendileridir, ama bunu bilmiyorlar. Onlar müminler ile karşılaştıkları zaman, inandık, derler, fakat şeytanları, elebaşları ile baş başa kaldıkları zaman biz sizin yanınızdayız, onlarla sadece alay ediyoruz derler, aslında onlarla alay eden ve kendilerini azgınlıkları içinde debelenmeye bırakan Allah'tır, onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir, bu yüzden yaptıkları ticaretten kazanç elde edememişler ve de hidayete erememişler. Altyazı bu tablo, o günlerin Medine'sinde canlı bir realite olarak gerçekten vardı, fakat zaman ve mekan sınırlarını aşınca, bu tablonun, insanlığın bütün kuşakları boyunca tekrarlanan, yeniden yaşanan bir örnek olduğunu görürüz. Bu tür münafıklara toplumların üst tabakasını oluşturan kesiminde rastlanır, bunlar hakke karşısında ne onu açıkça kabul edecek cesareti ve ne de onu açıktan açığa inkar edecek cüreti gösterebilir. Bilirler. Bunlar aynı zamanda kendilerini halk kitlelerinden üstün görürler ve her şeyi onlardan daha iyi bildiklerine inanırlar. Bundan dolayı biz bu ayetleri belirli bölge ve zaman sınırlamasından soyutlayarak algılama eğilimindeyiz. Onları her kuşaktan münafıklara ve insan nefsinin her kuşakta değişmez kalan özüne dönük olarak yorumlayacağız. İnsanların bu kesimini oluşturan kimseler Allah'a ve ahiret gününe inandıklarını ileri sürerler ama aslında bu dediklerine inanmış değillerdir, onlar inkarcı olduklarını söylemeye ve müminlere karşı gerçekten ne düşündüklerini açıkça ortaya koymaya cesaret edemeyen ikiyüzlü münafıklardır. Onlar kendilerini sıradan halk kitlelerini aldatabilen zeki, hatta dahi kimseler sanırlar, oysa Kur'an-ı Kerim onların bu eylemlerinin mahiyetini tanımlıyor, bu tanıma göre onlar müminleri değil, doğrudan doğruya Allah'ı aldatıyor, daha doğrusu aldatmaya yelteniyorlar. Bu ve buna benzer ayetlerde önemli bir gerçekle, Yüce Allah'ın onurlandırıcı büyük bir iltifatı ile karşılaşırız, Kur'an-ı Kerim'in sürekli biçimde vurguladığı, gözler önüne serdiği bu önemli gerçek, Yüce Allah ile müminler arasında sıkı bir ilişki olduğu realitesidir. Bu realitenin ifadesi olarak Yüce Allah müminlerin safını kendi safı, müminlerin işlerini kendi işi ve müminlerin durumunu kendi durumu sayıyor, onlar kendi zatına ekliyor, himayesi altına alıyor, düşmanlarını kendi düşmanı biliyor ve onlara yöneltilmiş olan hile ve tuzakları kendine dönük kabul ediyor. Bu yüce ve onur bağışlayıcı bir iltifattır. Müminlerin statülerini ve gerçek mahiyetlerini en yüksek düzeye yükselten, bu evrende iman realitesinden daha büyük ve daha onurlu bir realite olmadığını düşündüren bir iltifat. Ayrıca müminin kalbini sınırsız bir güvenle dolduran bir iltifat. Sebebine gelince, mümin bu ayetleri okurken yüce Allah'ın, onun problemini kendi problemi, onun kavgasını kendi kavgası, onun düşmanını kendi düşmanı saydığını, onu kendi safına aldığını ve kendi yakınına yüce ettiğini görür, bu durumda olan bir mümin için, düşmanların hileleri, aldatmaları, baskı ve eziyetlerinin ne anlamı olabilir, ne değer ifade edebilir ki? Bu iltifat, aynı zamanda, müminleri aldatmaya, onlara tuzak kurmaya ve eziyet etmeye kalkışanlara karşı da korkunç bir tehdittir. Bu olumsuz tavırlarıyla sadece müminlere karşı değil, güçlü, cebbar ve kahredici olan Yüce Allah'a karşı mücadeleye giriştiklerini, Allah'ın dostlarına karşı savaş açmakla aslında Allah'ın kendisine karşı savaş açmış sayıldıklarını ve böyle alçakça bir eyleme girişmekle Allah'ın silleziklerini, sini yemekten kurtulamayacaklarını kendilerine bildiren bir tehdit bu gerçek, bir yandan müminler tarafından değerlendirilip onların hiçbir hilekarın hilesini, hiçbir sahtekarın aldatmacasını ve hiçbir zorbanın eziyetini umursamadan, güvenle ve sebatla, yollarına devam etmelerini sağlayıcı bir nitelik taşırken öte yandan müminlerin düşmanları tarafından da değerlendirilip korkmalarına, ürkmelerine, kimle savaştıklarını öğrenmelerine ve müminlere sataşınca kimin sillesini yemeği hak edebileceğini, edeceklerini anlamalarına yol açacak bir ağırlık taşır. Şimdi tekrar, Allah'a ve ahiret yönüne inandık diyerek Allah'ı ve müminleri aldatmaya kalkışan o kendini beğenmiş, kendilerini beyinlerinden zeka fışkıran birer dahi sanan kimselere dönelim, onların burunları böyle havadadır, fakat aman Allah'ım, ayetin şu son cümlesinde üzerlerine ne ağır bir hakaret yağdırılıyor, tekrar okuyalım. Oysa sadece kendilerini aldatıyorlar, ama bunun farkında değildirler. Onlar öyle ağır bir gaflet bir sarhoşluk içindedirler ki, farkında olmadan sadece kendilerini aldatıyorlar, çünkü Yüce Allah onların aldatma girişimlerini biliyor, bunun yanında müminler de Yüce Allah'ın himayesi altında oldukları için o, onları bu aşağılık aldatma girişimi karşısında koruyor, fakat o hilebazlar gaflet içinde yüzdükleri için kendi kendilerini aldatıyorlar, kendi kendilerine oyun oynuyorlar, kendilerini aldatıyorlar, çünkü bu Iki yüzlülükle kazançlı çıktıklarını, istedikleri karı elde ettiklerini ve müminler arasında kafirliklerini açıklamanın sakıncalarından korunduklarını sanıyorlar, bunun yanında içlerinde kafirlik gizlerken dışarıda takındıkları münafıklık çehresi yüzünden kendilerini tehlikeye atmış, kendilerini kötü bir sonuca mahkum etmiş oluyorlar, fakat acaba münafıklar neden böyle çirkin bir yola başvuruyor, niçin böylesine bihi Ile yapmaya girişiyorlar, sorunun cevabını yüce Allah veriyor. Onların kalplerinde hastalık vardır. Yani karakterleri bozuktur, hasta ruhludurlar, açık ve dosdoğru yoldan sapmalarına ve bu yüzden yüce Allah'ın bu anormalliklerini daha da arttırmasını hak etmelerine tek sebep ruhlarının hasta oluşudur. Allah da bu hastalıklarını arttırmıştır. Sebebine gelince, hastalık, başka bir hastalık doğurur, sapıklık, işin başında basit, önemsiz görünür, fakat yanlışa doğru atılan her adım sonunda doğru çizgi ile aradaki açı genişler, böylece sapma büyür, bu değişmez bir kanundur, bütün nesnelerde, bütün şartlarda, bütün duygu ve davranışlarda geçerli olan ilahi bir kanun. Bu duruma göre onlar belli bir akıbete, yüce Allah'ı ve müminleri aldatmaya girişenlerin hak ettikleri kaçınılmaz akıbete doğru dolu dizgin ilerlemektedirler, bu akıbet şudur. Bu yalancılıkları yüzünden onları acı bir azap beklemektedir. Bu münafıkların, özellikle hicret olayının başlarında kavimleri arasında sosyal mevkii, otoritesi, liderliği olan Abdullah B., Ubey B., Selül gibi ileri gelenlerin bir başka sıfatı daha var. Bu sıfat, toplumda yol açtıkları bozgunculuğu ısrarla savunma ve yaptıklarının cezasını görmemenin verdiği şımarıklıkla tutumlarının doğru olduğunu inatla ileri sürme sıfatıdır. Yüce Allah onların bu niteliğini bize şöyle tanıtıyor. Diyor. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiği zaman biz yapıcı, düzeltici kimseleriz derler, iyi bilesiniz ki onlar bozguncuların ta kendileridirler fakat bunun farkında değildirler. Yani, bunlar sadece yalancılık ve aldatma ile yetinmiyorlar, bu kötü sıfatlarına küstahlığı ve kör inadı da ekliyorlar, bunun sonucu olarak kendilerine, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın, denilince bozguncu olmadıklarını söylemekle yetinmiyorlar, biz yapıcı, düzeltici kimseleriz, demekle daha da ileri giderek işi şımarıklığa ve yaptıklarını haklı göstermeye dökmektedirler. En iğrenç bozgunculuğu yaptıkları halde kendilerinin yapıcı ve düzeltici olduklarını ileri sürenlerin sayısı her devirde çoktur, bunlar böyle derler, çünkü ellerindeki değer ölçüleri, kriterler bozuktur, çünkü insanın vicdanındaki ihlas ve sırf Allah'ı amaç bilme ölçüsü bozulunca diğer ölçülerinin ve değer yargılarının da bozulması kaçınılmaz olur, başka bir deyimle Yüce Allah'a ihlasla bağlı olmayanların, kalplerinde böylesine kesin inanç barındırmayanların bozguncu davranışlarının farkına varmaları imkansızdır, sebebine gelince, böylelerinin vicdanlarındaki iyilik-kötülük, yapıcılık ve bozgunculuk ölçüleri kişisel arzu ve ihtiraslarına göre sık sık değişir, hiçbir zaman ilahi bir kaidenin üzerine oturamaz. İşte bundan dolayı şu gerçekçi tanım ve kesin akibet bildirimi ile karşı karşıya geliyorlar iyi bilesiniz ki, onlar bozguncuların ta kendileridirler, fakat bunun farkında değildirler. Onların diğer bir özellikleri de halk kitleleri karşısında büyüklük taslamaları, kendilerini üstün görmeye kalkışmalarıdır, onlar bu yolla halkın gözünde sahte bir mevki kazanmayı amaçlarlar, Yüce Allah bu konuda şöyle buyuruyor. Onlara halk nasıl iman etti ise siz de öyle iman edin denildiği zaman biz hiç aptal ayak takımı gibi iman eder miyiz derler, asıl aptal ayak takımı kendileridir ama bunu bilmiyorlar. Şüphesiz ki, Medine'de bunlara yöneltilen çağrı ihlaslı, dost doğru, ihtiraslardan arınmış bir inançla iman etmeleriydi, yani bütün varlıkları ile İslam'a giren, yönlerini sırf Allah'a doğru çeviren, Peygamber Efendimizin eğitici ve yön verici telkinlerine kalplerini açarak samimi ve art niyetsiz bir yaklaşımla ve bütün varlıkları ile onun direktiflerini benimseyen içten Müslümanlar gibi iman etmeleri, işte mü nafıkların örnek almaya çağrıldıkları, açık, dosdoğru ve samimi biçimde iman eden halk kitlesi bunlardı. Öyle anlaşılıyor ki, münafıklar, peygamberimize böylesine bir içtenlikle teslim olmayı reddediyorlar, bu tutumu, yoksul halka yaraşan, toplumda mevkii olan seçkinlerin itibarı ile bağdaşmayacak bir şey sayıyorlardı, bu düşünce ile, biz hiç aptal ayak takımı gibi iman eder miyiz, demişlerdi, yine bu gerekçe ile Yüce Allah'ın şu kesin tanımlamasına ve susturucu cevabına muhatap oldular. Asıl aptal ayak takımı kendileridir, ama bunu bilmiyorlar. Öyle ya, aptal, aptallığı ne zaman anlayabilmiş ve yine sapık, ne zaman doğru yoldan uzak düştüğünü fark edebilmiştir. Medine'de münafık Yahudi İŞBİRLİ yumuşak Gİ daha sonra Medine'deki münafıklar ile kindar Yahudiler arasındaki ilişkilerin ne derece sıkı olduğunu açıklayan sonuncu özelliğe sıra geliyor, münafıklar, yalancılık, aldatmaca, aptallık ve kof iddiacılıkla yetinmiyorlar, bu çirkin niteliklerine ödlekliği, alçaklığı ve karanlık köşelerde entrika çevirmeyi de ekliyorlardı, nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Onlar müminler ile karşılaştıkları zaman inandık derler fakat şeytanları ele başları ile baş başa kaldıkları zaman biz sizinle birlikteyiz onlarla sadece alay ediyoruz derler Bazıları alçaklığı, kalleşliği ve çirkin entrikacılığı güçlülük ve erişilmez bir marifet sanırlar, oysa bunlar aslında zayıflık ve seviyesizlik göstergesidir. Çünkü güçlü olan kimse hiçbir zaman alçaklık, iğrençlik, aldatıcılık, kalleşlik, entrikacılık ve hakaret yapmaz. Fakat müminler ile açıkça karşı karşıya gelmekten kaçınarak sözde iman etmiş görünen ve böylece başlarına gelebilecek sıkıntıları peşin olarak savdıkları gibi bu kaypak tutumlarını Müslümanlara zarar verebilmek için avantaj olarak kullanan münafıklara gelince, bunlar çoğunlukla Yahudilerden oluşan şeytanları ve elebaşları ile baş başa kalanca, biz aslında sizinle birlikteyiz, iman etmiş ve dinlerini onaylamış gibi görünüyoruz görünürken müminlerle sadece alay ediyor, onlarla eğleniyoruz, derler. Bu kirli ve çok yönlü oyun içinde Yahudiler, münafıkları Müslümanların saflarını bölmek ve parçalamak için araç olarak kullanırken, münafıklar da Yahudileri dayanak ve sığınak olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim, onların bu alçaklıklarını ve çirkin sözlerini anlattıktan hemen sonra, onlara, sıradağları bile sarsacak şu tehdidi indiriyor. Aslında onlarla alay eden ve kendilerini azgınlıkları içinde yuvarlanmaya bırakan Allah'dır göklerin ve yeryüzünün cebbar sıfatlı yaratıcısı tarafından alay edilen bir kimseden daha perişan ve daha bedbat biri düşünülebilir mi? Gerçekten insan aslında onlarla alay eden ve kendilerini azgınlıkları içinde debelenmeye bırakan Allah'dır. Ayetini okurken hayalinde son derece ürkütücü ve son derece korkunç bir manzara canlanır. Yüce Allah bu küstahları nereye varacaklarını bilmedikleri bir çıkmaz yolda kılavuz bir şaşkınlıkla debelenmeye bırakıyor, arkasından cebbar ve son derece güçlü bir el, yani Yüce Allah'ın kudret eli onlara pençe atıyor, tıpkı gizli kapandan habersiz biçimde tuzak yerine sıçrayan zavallı fareler gibi, işte öyle korkunç bir alay ve istihza ki, onların zavallı alaycılıklarına hiç benzemez. Burada, daha önce varlığını bildirdiğimiz realite yine karşımıza çıkıyor. Müminleri hedef alan savaşlarda Yüce Allah'ın Müslümanların tarafını tutması, onlara sahip çıkması gerçeği yani, bu taraf tutma ve sahiplenme imtiyazı Allah'ın dostlarına eksiksiz bir güven bağışlarken Allah'ın şaşkın düşmanları için son derece çirkin ve korkunç bir akıbet hazırlıyor. Bu şaşkınlar azgınlıklarına devam etmelerini sağlayan bir bir toleransla aldatılarak ve içlerindeki düşmanlığı dışa kusmalarına biraz daha fırsat tanınarak kör gidişlerinde debelenmeye, sürünmeye bırakılıyor, fakat az ötede pusu kuran korkunç akıbet kendilerini bekliyor, onlar ise bundan habersiz olarak gözleri kapalı bir şekilde yürüyorlar. Yüce Allah'ın şu ayeti onların gerçek durumunu ve uğradıkları zararın çapını açıkça gözler önüne serici niteliktedir. Onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir, bu yüzden yaptıkları ticaretten kazanç elde edememişler ve de hidayete erememişlerdir. Çünkü, eğer isteselerdi hidayete ererlerdi, bu imkan önlerindeydi, hidayeti tercih etmek ellerindeydi, fakat en şaşkın bir tüccar gibi davranarak, hidayet karşılığında sapıklığı satın aldılar, bu şaşkın tercihlerinin sonucu olarak yaptıkları ticaretten kazanç elde edememişler ve de hidayete erememişlerdir. Zannederim, gözlem altında tuttuğumuz bu üçüncü tabloya bu ayetlerde, birinci ve ikinci tabloya ayrılan yerden daha geniş bir yer verildiği dikkatlerden kaçmamıştır. Bunun sebebi şudur, birinci ve ikinci tabloya tek yönlülük ve yalınlık, karmaşıksızlık egemendir, şöyle ki, birinci tablo, seçtiği yönde doğrultusunu belirlemiş, saf bir psikolojik yapıyı yansıtırken, ikinci tabloda, rayından çıkmış, fakat belirlediği yönde dolu dizgin ilerleyen bir psikolojik yapının durumunu tasvir ediyor, üçüncü tabloya gelince, burada sürekli zikzak çizen, hasta, karmaşık ve istikrar bir psikolojik yapı ile karşı karşıyayız, bundan dolayı bu tablonun belirginlik kazanabilmesi ve içinde barındırdığı çok sayıdaki farklı özelliğin tanınabilmesi için çok sayıda fırça darbesini ve daha çok çizgiyi gerektirmiştir. Bu tablo hakkında uzun uzun bilgi verilmesinin bir başka sebebi de şudur, Medine'de münafıkların, Müslüman cemaate sıkıntı verme konusundaki rollerinin önemi, yol açtıkları tasanın, endişenin ve kargaşanın ne kadar geniş çaplı olduğu vurgulanmak istenmiştir. Ayrıca bu ayrıntılı açıklamanın bir başka amacı da, münafıkların her dönemde Müslümanların iç cephesinde yıkım meydana getirme açısından önemli rol oynayabilecek onların oyunlarını ve çirkin hilelerini keşfetmenin ne kadar gerekli olduğuna dikkatleri çekmektir. m n a f -I k l a r -I n karakteri Bu ayetlerin devamında bu grubun karakter yapısı daha açık ve net biçimde ortaya çıksın diye Yüce Allah bize onlarla ilgili aşağıdaki örnekleri veriyor. 17 bölü 18 onların durumu karanlıkta ateş yakan kimseler gibidir, ateş etraflarını aydınlattığı zaman Allah onların aydınlıklarını gidererek kendilerini hiçbir şey göremeyecekleri koyu bir karanlıkta bırakır, onlar sağır, dilsiz ve kördürler, bu yüzden geri dönemezler. Bilindiği gibi münafıklar, kafirler gibi, daha baştan hidayete yüz çevirmiş, kulaklarını işitmekten, gözlerini görmekten ve kalplerini algılamaktan alıkoymuş değillerdir, fakat onlar işin iç yüzünü açık seçik biçimde anladıktan sonra körlüğü hidayete tercih ettiler, yani ateş yakmak istemişler ve yakmışlar, yaktıkları ateş çevrelerini aydınlatmaya başlayınca kendi istekleri ile yaktıkları bu ateşten yararlı o zaman yüce Allah önce isteyip sonra yararlanmaktan vazgeçtikleri aydınlıklarını gidererek kendilerini hiçbir şey göremeyecekleri koyu bir karanlıkta bıraktı, tabii ki aydınlıktan yüz çevirmiş olmalarının cezası olarak. Kulaklar, diller ve gözler sesleri, ışıkları algılamak hidayetten ve aydınlıktan yararlanmak için yaratıldığına göre, bunlar kulaklarını fonksiyonsuz bıraktıklarından dolayı sağır, dillerini fonksiyonsuz bıraktıklarından dolayı dilsiz ve gözlerini fonksiyonsuz bıraktıklarından dolayı kör, dürler, bu yüzden hakka dönmeleri, hidayete yönelmeleri, başka bir deyimle hidayete ve ışığa kavuşmaları söz konusu değildir. 19 ya da onların durumu koyu bulutlu, şimşekli ve gürültülü bir gökyüzünün yağmuruna tutulmuş, ölüm korkusu içinde yıldırımlara karşı parmakları ile kulaklarını tıkayan kimselere benzer, Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. Yirmi şimşek onların görme yeteneklerini neredeyse alıverecek, çevrelerini aydınlatınca şimşeğin ışığı altında yürürler, fakat üzerlerine karanlık çökünce oldukları yerde kala kalırlar, Allah dileseydi, onların işitme ve görme yeteneklerini büsbütün giderirdi, hiç kuşkusuz Allah her şeyi yapabilir. Bu ayette çizilen tablo, gözlerimizin önünde hareket ve kargaşa ile dolu çöl ve yolunu şaşırmışlık içeren, dehşet ve panik içeren, Korku ve şaşkınlık içeren, ışıklar ve gürültüler içeren müthiş bir manzara canlandırır, gökten boşanıp inen iri taneli ve sürekli bir dolu ile karşılaşıyoruz. Ayetin bazı cümleciklerini yeniden okuyalım, koyu bulutlu, şimşekli ve gök gürültülü, çevrelerini aydınlatınca şimşeğin ışığı altında yürürler, fakat üzerlerine karanlık çökünce oldukları yerde kala kalırlar, yani oldukları yerde şaşkın şaşkın çakılıp kalır nereye gideceklerini bilemezler, bunun yanında, korkudan donakalmışlardır, bu yüzden ölüm korkusu içinde parmakları ile kulaklarını tıkarlar. Sürekli yağan doludan koyu bulutlara, gök gürültülerine ve şimşeklere, bu manzara içinde panie kapılan şaşkınlara, karanlık çökünce oldukları yerde çakılıp kalan yıldızın ve ürkek adımlara varıncaya kadar bu tabloya baştan başa hareket unsuru egemendir. Tabloya egemen olan bu hareket unsuru münafıkların, müminler ile buluşmaları, şeytan, sıfatlı elebaşlarının yanlarına gidişleri, hemen şimdi söyledikleri bir sözden ansızın caymaları, bir süre önce aradıkları hidayetten ve ışıktan karanlığın ve sapıklığın kucağına düşmeleri arasında geçen zikzaklı hayatlarının içerdiği çölü, kargaşayı, endişeyi ve titreşimleri son derece canlı bir biçimde ve sezgiye dayalı bir ifade tarzı ile gözlerimizin önüne sermektedir. Bu manzara, belirli bir psikolojik durumu semboller aracılığı ile yansıtan, belirli bir düşünce biçimini somutlaştıran el gözle tutulur, gözle görülür bir manzaradır. Gözler önüne serilen bu tablo, çeşitli psikolojik durumları sanki duyu organları aracılığı ile algılanabilir manzaralarmış gibi somutlaştıran müthiş ve şaşırtıcı kuran üslubunun ilginç bir örneğidir. Şirk ve Müşrik Surenin bu ayetlerinde sözünü ettiğimiz her üç grubun özellikleri tasvir edildikten sonra bütün insanlığa seslenen bir çağrı ile karşılaşırız, bu çağrının içeriği, tüm insanların onurlu ve istikametli, arı ve duru, yapıcı ve yararlı, hidayete ve kurtuluşa erdirici tabloyu, yani takva sahiplerinin tablosunu seçme dileğidir, Yüce Allah şöyle buyuruyor. 21 bölü 22 ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Allah'a kulluk ediniz ki, Allah'ın azabından korunabilesiniz, o ki, size yeri döşek, göğü tavan yaptı ve gökten su indirip onun aracılığı ile size rızık olarak topraktan çeşitli ürünler çıkardı, o halde ona bile bile eşler koşmayınız. Bu çağrı bütün insanları, gerek kendilerini ve gerekse daha önceki dönemlerde yaşamış tüm insanları yaratan, bu yaratıcılıkta eşsiz olduğuna göre kulluğun muhatabı olmakta da eşsiz ve ortaksız olması gereken Allah'a kulluk etmeye davet ediyor. Bu ibadetin, insanlar tarafından ulaşılması ve gerçekleştirilmesi umulan somut bir amacı vardır. Bu amaç, ola ki, Allah'ın azabından korunabilesiniz, takva sahibi olabilirsiniz cümleciğinde dile getiriliyor, yani ola ki, o seçilmiş insanların, Allah'a kulluk eden insanların ve Allah'tan sakınan insanların oluşturduğu tabloda yer alırsınız, yaratıcı Rab hakkını yerine getiren, gelmiş geçmiş bütün insanlara gerek yerden ve gerekse göklerden rızık ve geçim kaynakları sağlayan tek Allah'a ona eş ve ortak koşmaksızın tapan kimselerden olursunuz. O ki, yeri size döşek yaptı. Bu deyim, yeryüzünde insanlığa rahat bir hayat ortamı sağlandığını ifade eder, gerçekten yeryüzü tıpkı yatak döşeği gibi rahat bir barınak ve koruyucu bir sığınak olarak hazırlandı, insanlar uzun süreli bir birlikteliğin yol açtığı kanıksamanın etkisiyle Yüce Allah'ın kendileri için hazırlamış olduğu bu döşeğin harikuladeliğini unuturlar, yeryüzünün hayat şartlarını sağlayıcı, rahatlık ve geçim imkanları bağışlayıcı uyumunu hatırlarından çıkarırlar. Oysa, eğer yeryüzünün bu uyumu, bu ahenkli bütünlüğü olmasaydı, insanlar bu gezegen üzerinde böylesine kolay ve güvenli biçimde yaşayamazlardı. Eğer bu gezegende bir araya gelen hayat unsurlarından bir tanesi bile var olmasaydı insanlar, yaşamlarını garanti eden bu uygun ortamın yokluğunda var olamazlardı. Eğer çevremizi saran havanın herhangi bir elementi belirlenen orandan birazcık daha eksik bırakılsaydı, İnsanların hayatlarını sürdürecekleri varsayılsa bile mutlaka nefes alıp vermeleri son derece güçleşecekti. O ki, göğü sizin için tavan yaptı. Gök yüzüne bakıldığında bir binanın sağlamlık ve uyumluluk özellikleri görülür. İnsanın yeryüzündeki hayatı ve bu hayatın kolaylığı ile gökyüzü arasında sıkı bir ilişki vardır. Gökyüzü ısısı ile, ışığı ile, gezegen ve yıldızlarının çekim gücü ile, uyumlu yapısı ile ve yeryüzü ile arasında var olan diğer ilişkileri ile bu gezegende hayatın var olmasına imkan hazırlar, buna yardımcı olur. Bundan dolayı yaratıcı Gücü, Rızık vericinin sınırsız bağışlayıcılığı vurgulanırken ve yaratıkların yaratıcılarına kulluk etmelerinin gereği belirtilirken bu alemden söz edilmesi son derece yerindedir. O ki, gökten su indirip onun aracılığı ile size rızık olarak çeşitli ürünler çıkardı. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah'ın gücü ve nimetleri hatırlatılırken sık sık gökten su, yağmur indirildiği ve bunun aracılığı ile yeryüzünde çeşitli bitkiler yetiştirildiği vurgulanır, gökten inen su, yeryüzündeki tüm canlıların en başta gelen hayat kaynağıdır, her biçim ve düzeydeki hayatın varlığı, suyun varlığına dayanır, nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor. Biz her canlı varlığı sudan yarattık. Enbiya Suresi, 30-18 Su, ya doğrudan doğruya toprağa karışarak çeşitli bitkiler bitirmek suretiyle, ya tatlı sulu nehirler ve göller oluşturarak, ya pınarlar halinde yeryüzüne fışkırarak, ya kazılmış kuyulardan alınarak, ya da artezyenler yolu ile tekrar yeryüzüne çıkarılarak canlılığın oluşumuna ve devamına kaynaklık eder. Yeryüzünde suyun son derece önemli olduğu, insanların hayatında olağanüstü bir önem taşıdığı, her biçim ve düzeydeki canlılığın bu maddenin varlığına dayandığı tartışma götürmez bir gerçektir. Bu yüzden insanları rızık verici, engin bağışlayıcı ve yaratıcı Allah'a kul olmaya çağırırken bu gerçeğe sadece işaret etmek, onu hatırlatmak yeterlidir. Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısıyla İslam düşünce sisteminin iki önemli ilkesi vurgulanıyor. Bu ilkelerden biri varlık bütününün yaratıcısının tekliği ilkesidir ki, yukarıdaki çağrı ayetlerinin "Sizi ve sizden öncekileri yaratmış olan Allah'a kulluk ediniz." cümlesinde ifade ediliyor. Bu ilkelerin ikincisi ise evrenin birliği, birimlerinin uyumlu oluşu, hayata ve insana elverişliliğidir ki, bu ayetlerin "O ki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 Yani bu evrenin bir parçası olan yeryüzü, insan için döşenmiş ve onun bir başka parçası olan gökte belirli bir düzene göre kurulmuş ve canlılar rızıklansın diye çeşitli ürünlerin yetişmesini sağlayan su ile donatılmıştır, bütün bunların bağışlayıcısı tek yaratıcı olan Allah'tır. O halde, ona bile bile eşler koşmayınız. Yani sizi ve sizden öncekileri onun yarattığını, yeryüzünü sizin için döşek ve gökleri tavan yaptığını ve bu göklerden su indirdiğini, onun yardımcı bir ortağının veya kendisine karşı koyacak bir eşinin olmadığını biliyorsunuz, o halde, bu bilgiye rağmen ona ortak koşmak yakışıksız bir tutum olur. Tevhid inancının belirginliğini ve arılığını korumak amacı ile Kur'an'ın ısrarla yasakladığı eş koşma sapıklığı, her zaman müşriklerin yaptıkları gibi Allah ile birlikte başka ilahlara, putlara tapmak biçiminde basit ve yalın olmaz, bu sapıklık, Kimi zaman, daha başka ve gizli biçimlerde görülebilir daha açıkçası bu sapıklık, herhangi bir biçimde Yüce Allah'tan başkasına umut bağlamak, herhangi bir biçimde Yüce Allah'tan başkasından korkmak, yine herhangi bir biçimde Allah'tan başkasından fayda ya da zarar gelebileceğine inanmak şeklinde de tezahür edebilir. Nitekim sahabilerden Abdullah B. Abbas bu konuda şöyle diyor, burada kastedilen şirk o derece gizlidir ki, karanlık gecede kara ve pürüzsüz bir kayanın üzerinde yürüyen bir karıncanın ayak seslerinden daha hafif hissedilir, bir kimsenin, Allah, senin ve benim hayatımız hakkı için, eğer şu köpek olmasaydı, dün gece evimize hırsız girerdi, ya da, eğer şu ördek olmasaydı eve hırsız girerdi, şeklinde konuşması ve veya bir adamın arkadaşına ''Allah ve sen dilerseniz, eğer Allah ile falanca olmasaydı'' demesi bu şirk türünün örneklerindendir. Ayrıca başka bir hadisin öğrendiğimize göre, sahabilerden biri peygamber efendimize ''Eğer Allah ve sen dilerseniz'' deyince Resulullah, adamı ''Beni Allah'a eş mi koşuyorsun?'' diye azarlamıştır. İşte bu ümmetin ilk öncü kuşağı gizlişir ki Allah'a ortak koşmayı böyle görüyordu. Şimdi bakalım biz bu kılıçtan keskin duyarlılığın, bu büyük tevhid gerçeğinin neresindeyiz? Yahudiler, peygamber efendimizin gerçek peygamber olduğu hususunda zihinlerde şüphe uyandırmaya çalışıyorlar, münafıklar da bu konuda kuşku duyuyorlardı, daha önce de Mekke müşrikleri ile diğer İslam düşmanları aynı kuşkuyu taşımışlar ve bunu başkalarına da aşılamaya çalışmışlardı, işte burada Kur'an-ı Kerim, bu kişilerin tümüne toptan meydan okuyor, çünkü yukarıdaki ayet, insanların tümü, ne seslenerek onlar? bu konuyu tartışmasız çözüme kavuşturacak objektif bir tecrübe yolu ile tezlerini kanıtlamaya çağırıyor. 23 Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'anın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi onunkilere benzer bir şuur ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma çağırınız. Görüldüğü gibi bu ayet bu konuya girerken önemli bir inceliğe dikkatlerimizi çekiyor. Ayet, eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kur, anın doğruluğundan şüpheli iseniz, şeklindeki girişinde peygamberimizden Allah'ın kulu diye söz ediyor, ona Allah'ın kulu olma sıfatını yakıştırıyor. Peygamberimizin burada bu sıfatla anılması, hiç kuşkusuz, çeşitli anlamlar taşır ki başlıcaları şunlardır. Her şeyden önce burada, Allah'ın kulu olmakla nitelendirilerek onurlandırılmakta ve Allah'a yakın olduğu dile getirilmektedir. Böylelikle en yüce makamın, insanlara da kabul etmeleri için çağrı yapılan Allah'a kul olma sayesinde elde edilebileceği vurgulanmaktadır. İkinci olarak burada, yani bütün insanların tek Allah'ın kulluğunu benimseyerek onun dışındaki hiçbir ilahı kendisine ortak koşmamaya çağrıldıkları bu noktada, da kulluğun anlamına belirlilik kazandırılmaktadır. Çünkü insanoğlunun erişebileceği makamların en yükseği olan vahiy makamının sahibi olan Peygamberimiz burada Allah'ın kulu diye anılmakta ve bu sıfatla şereflendirilmektedir. Ayetteki meydan okumaya gelince bunu bu surenin başına dönerek değerlendirmek, oraya bağlamak gerekir, zira Allah tarafından indirilmiş olan bu kitap, yani Kur'an, az önce sözünü ettiğimiz kuşkucu zümrelerin ellerinde bulunan harflerden oluşmuştur, eğer onun Allah tarafından indirildiği hususunda ya da başka bir niteliği konusunda şüpheleri varsa, onun surelerinin bir benzerini getirsinler, ayrıca bu konuda Allah'ın Dışında bir takım şahitleri varsa onları da yardıma çağırsınlar, çünkü Yüce Allah kulu Hazreti Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun davasında haklı olduğunun şahididir. Bu meydan okuma peygamberimizin hayatı süresince olduğu gibi onun vefatından sonra da geçerlidir. Ayrıca bu geçerlilik, içinde yaşadığımız bugün de sürmektedir ve kıyamete kadar da sürecektir. Söz konusu meydan okuma ve kuşkucuları davalarını kanıtlamaya çağırmada, Kur'an'ın Hakk'e kitap olduğunun kuşku götürmez diğer bir delilidir, Kur'an-ı Kerim, insanlar tarafından söylenen her sözden, açık ve kesin biçimde farklı olmuştur, ayrıca bu farklı olma niteliğini ebediyete kadar da sürdürecek ve böylece Yüce Allah'ın şu buyruğu, bütün zamanlar boyunca haklı ve doğru olarak kalacaktır. 24. Eğer bunu yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız yakıtı insanlar ile taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden korkunuz. Buradaki meydan okuma dehşetli olduğu gibi bunun imkansız olduğunu vurgulama kesinliği daha da dehşetlidir. Eğer bu kesin ifadeli meydan okuyuşu yalanlamak mümkün olsaydı, gerek o günün ve gerekse bugünün kuşkucuları bunu gerçekleştirmede bir an bile tereddüt etmezlerdi. Hiç kuşkusuz Kur'an-ı Kerim'in, onların böyle bir şey yapamayacaklarını açıkça belirtmesi ve onun bu konudaki öngörüsünün gerçekleşmiş olması, başlı başına tartışma kabul etmez bir mucizedir. Zira bu kuşkucuların önünde meydan açıktı. Eğer onlar bu kesin belirlemenin, bu iddialı öngörünün tersini ortaya koyabilselerdi, Kur'an-ı Kerim, delil olma özelliğini kaybederdi. Fakat böyle bir şey ne şimdiye kadar olmuş ve ne de ileride olacaktır? Kur'an-ı Kerim, bu meydan okuyuşunu her ne kadar belirli bir insan kuşağı karşısında seslendirdiyse de bu konudaki muhatabı insanlığın tümüdür, tek başına bu bile hakla batılı birbirinden ayıran bu konuda tarihi kesin bir belgedir. Üstelik çeşitli ifade üsluklarını ayırt etme becerisine sahip herkes, insanın varlıklar ve nesneler ile ilgili düşünceleri hakkında uzman olan her insan, insan kaynaklı psikolojik ve sosyal teorileri, yaşama tarzlarını ve toplumsal sistemleri iyi tanıyan her araştırmacı, hiçbir kuşkuya kapılmadan kabul eder ki Kur'an-ı Kerim'de geçen herhangi bir sözle aynı konuda bir insanın söylediği söz ve düşünce kesinlikle, bir olamaz, bu konuda duyulabilecek olan kuşku, ya ayırt etme yeteneğinden yoksun bir bilgisizlikten ya da bile bile Hakke ile batılı birbirine karıştıran bir art niyetten ileri gelebilir. Bundan dolayı bu meydan okuma karşısında aciz kaldıkları halde yine de açık gerçeğe inanmaya yanaşmayanlara aşağıdaki ayet şu korkunç tehdidi yöneltiyor. O halde yakıtı insanlar ile taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış olan cehennem ateşinden korkunuz. Acaba bu korkunç, bu dehşet verici tabloda insanlar ile taşlar hangi gerekçe ile bir araya getirildi? Bu cehennem ateşi kafirler için hazırlanmış, bu surenin başlangıcında Allah'ın, kalbileri ile kulaklarını mühürlediği ve gözlerinde perde bulunduğu, belirtilen ve Kur Ana Kerim'in meydan okumasına muhatap olup da bu meydan okumaya karşılık vermekten aciz kalmalarına rağmen yine de iman etmemekte direnen kafir. Için, o halde bunlar her ne kadar biçim bakımından insan gibi görünüyorlarsa da, aslında bir taş türünden başka bir şey değildirler, öyleyse taş türünden gerçek taşlar ile insandan taşları bir araya getirmek son derece normal ve hiçbir sürpriz tarafı olmayan bir şeydir. Üstelik bu korkunç tabloda taşların zikredilmiş olması, insanın zihninde daha başka imajlar da canlandırır, taşları yakıp kül eden cehennem ateşi imajı ile cehennemi de bu tutuşmuş taşlar arasında eriyen insan yığınlarının imajını. Bu korkunç tablonun yanı başında onun tam zıddı olan bir tablo ile, yani müminleri bekleyen mutluluk ve nimetler tablosu ile karşılaşıyoruz, Yüce Allah şöyle buyuruyor. 25 iman edip iyi ameller işleyenleri, ağaçları altından nehirler akan cennetler ile müjdele, onlara rızık olarak her yeni meyve sunulduğunda, bu daha önce bize sunulan falanca meyvedir, derler, onlara birbirinden ayı rd edemeyecekleri rızıklar verilir, hem onlara orada el değmemiş, tertemiz eşler verilecektir, onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Burada değinilen nimet türleri arasında el değmemiş eşler yanında şu birbirinden ayıra edilemeyen, cennetliklere daha önce yedikleri türden meyveler olduklarını düşündüren, yani ya isim ve görünüş bakımından dünya meyvelerine ya da cennette daha önce kendilerine sunulan başka meyvelere benzedikleri için cennetliklerin algılarını yanıltan meyveler dikkati çekmektedir, sözünü ettiğimiz dış benzerliğe rağmen içten farklı olmayan özelliğinin her ikramda cennetliklere sürpriz yapma amacına dönük olduğunu düşünebiliriz. Gerçekten cennetliklere sürpriz üzerine sürpriz yaşatan, her seferinde dış benzerliğin yeni bir şey ortaya çıkardığı bu ikram biçimi, gözlerimizin önünde tatlı bir oyun, renkli bir hoşnutluk ve göz kamaştırıcı bir ağırlanma tablosu çizmektedir. Burada sözü edilen şekil benzerliği yanındaki özellik farklılığı, Yüce Allah'ın yaratma sanatında açıkça görülen ve her varlığa görünüşünden daha büyük bir öz, bir içerik sağlayan bir özelliktir. Bu büyük gerçeği gözler önüne seren bir örnek olarak insanı ele alalım, eğer yaratılış bakımından, biyolojik yapı açısından düşünürsek insanların hepsi aynıdır, yani baş, gövde, kol ve bacaklardan, et, kan, kemik ve sinirlerden oluşmuş, iki gözü, iki kulağı, ağzı ve dili olan, bütün organları diğer canlılarınki ile benzer hücrelerden meydana gelmiş bir canlı varlık, biçim ve ana madde bakımından yapı aynı yapı ve sentez aynı sentez, fakat gerek özellik ve eğilimleri, gerekse karakter yapısı ile yetenekleri bakımından bu insanlar arasında ne kadar büyük farklar var, değil mi? Öyle ki, bütün ortak yönlere ve gör benzerliklerine rağmen iki insan arasında bazan yer ile gök arasındaki uzaklıktan bile daha büyük farklar olabilmektedir. Yüce Allah'ın yaratma sanatının bütün alanlarında, bu korkunç, bu baş döndürücü farklılığı görebiliriz, çeşitli cinsler, çeşitli türler, çeşitli şekiller, çeşitli özellikler, çeşitli yetenekler ve çeşitli nitelikler, fakat bütün farklılıklar, benzer yapılı ve benzer elementlerden oluşmuş, hücre, adını verdiğimiz ortak bir yapı taşına indirgeniyor. Yaratma sanatının ürünleri ve gücünün alametlerini gözler önüne seren tek Allah'a kulluk etmekten kaçınacak bir insan olabilir mi? Gerek gözün gördüğü ve gerekse göremediği bütün eserlerinde mucizenin elini açıkça gördüğümüz bu Allah'a başka şeyleri eş ya da ortak koşacak biri bulunabilir mi? Yüce Allah daha sonra sözü kur anda verdiği misallere getirerek şöyle buyuruyor. 26 Allah bir sivrisineği ve, biyolojik açıdan, onun daha üstünde olan bir canlıyı örnek olarak göstermekten çekinmez, iman edenler onun Rableri tarafından ortaya konmuş bir gerçek olduğunu bilirler, kafirler ise, Allah ne amaçla bu örneği gösterdi, derler, Allah bu örnek ile birçoklarını sapıklığa düşürür ve birçoklarını da hidayete erdirir, onunla sadece fasıkları sapıklığa düşürür. 27 Onlar ki, Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit haline getirdikten sonra bozarlar, Allah'ın sürdürülmesini emretmiş olduğu ilişkileri keserler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Bilindiği gibi bu surenin daha önceki ayetlerinde Yüce Allah münafıklar için ateş yakmak isteyen adam, bulutlu, gök gürültülü bir havada gökten yağan yağmur, dolu ve yıldırımlara karşı korkuyla kulaklarını tıkayan bir adam misallerini vermişti. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in daha önce Mekke'de inen ve Medine'de okunan ayetlerinde de bu tür bazı misaller vardı. Mesela Yüce Allah'ın, Rabbilerini inkar edenler için verdiği şu misal gibi. Allah'tan başkalarının veli edinenlerin durumu kendine yuva yapan örümceğin durumuna benzer, oysa eğer bilseler, evlerin en çürüğü, hiç kuşkusuz, örümcek yuvasıdır. Ankebut Suresi, 41. Bu örneklerin bir diğeri de, müşriklerin bir sinek bile yaratmaya gücü yetmeyen ilahları ile ilgilidir, Yüce Allah buyuruyor ki. Ey insanlar size bir örnek verildi onu dinleyiniz Allah'ın dışında yalvardığınız ilahlar var ya onların hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar sinek onlardan bir şey kapıp götürse onu ondan geri alamazlar demek ki isteyen de aciz kendisinden bir şey istenen de Hek suresi 73 bu ayetlerden anlaşıldığına göre münafıklar belki Yahudiler ile müşriklerde bu örnekli ayetleri Kur'an'ın doğruluğu konusunda şüphe uyandırıcı bir koz olarak kullanmak istediler, onlara göre kendilerini küçültücü ve alaya alıcı anlam taşıyan bu örnekleri Allah vermiş olamazdı, sinek ve örümcek gibi küçük varlıkları anmak, söz konusu etmek Allah'a yakışmazdı, İşte bu propaganda, tıpkı daha önce Mekke'de müşrikleri yaptıkları gibi Medine'de Yahudiler ile münafıkların giriştikleri zihinlerde kuşku ve kargaşalık uyandırma kampanyasının bir parçasını oluşturuyordu. İşte yukarıdaki ayetler bu hilekar kampanyaya karşı koymak, Allah'ın bu tür örnekleri verişindeki hikmeti açıklamak, mümin olmayanları bu tür örnekleri yanlış değerlendirmenin düşüreceği kötü akıbet konusunda uyarmak ve, Müminlere güven verip imanlarını arttırmak için geldi. Allah bir sivrisineği ve biyolojik açıdan onun daha üstünde olan bir canlıyı örnek olarak göstermekten çekinmez. Çünkü Allah, küçüğünde, büyüüğünde, sivrisineğinde, filinde Rabbidir, yaratıcısıdır. Sivrisinekte saklı olan mucize ne ise, filde saklı olan mucize de odur. Bu da hayat mucizesidir. Allah'dan başka hiç kimsenin bilmediği gizli sır mucizesidir. Üstelik bu tür örneklerde önemli olan şey, verilen örneğin hacmi ya da şekli değildir. Örnekler birer aydınlatma ve anlatılan konuyu göz önüne serme aracıdır. Bu örneklerin ne utanılacak ve ne de söz konusu etmekten utanç duyulacak bir tarafı yoktur. Her işinin ardında mutlaka bir hikmet bulunan Yüce Allah bu örnekler aracılığı ile kalpleri deneyden geçirmek, vicdanları imtihan etmek istemektedir. Ayetlerin devamını okuyalım. İman edenler, onun Rabbileri tarafından ortaya konmuş bir gerçek olduğunu bilirler. Çünkü onların imanları, Allah'tan kaynaklanan her şeyi, onun ululuğuna ve kendilerince onaylanmış hikmetine yaraşır bir yaklaşımla algılamalarını sağlar. Çünkü iman, onların kalplerine aydınlık, ruhlarına duyarlılık, idraklerine ufuk genişliği bağışlamış, Allah katından gelen her şeyin ve her sözün taşıdığı ilahi hikmetle ilişki kurmalarını mümkün kılmıştır. Ayetleri okumaya devam edelim. Kafirler ise Allah ne amaçla bu örneği gösterdi, derler. Bu soru Allah'ın nuru ve hikmeti ile arasına perde gerilmiş, Allah'ın değişmez kanunları ve önceden belirlenmiş kuralları ile hiç ilişkisi olmayan, nasipsiz kimselerin sorabilecekleri bir sorudur. Ayrıca bu soru, Allah'a saygı gösterme endişesi taşımayan, Allah'ın tasarrufları karşısında kula yaraşır edeplilik tavrını takınmayı düşünmeyen küstahların sorabileceği bir sorudur. Ancak böyleleri, ya itiraz ve karşı çıkma üslubu ile ya da Allah'ın böyle bir söz söylemiş olduğu konusunda karşılarındakilerin kalplerinde şüphe uyandırmak amacı ile bu şekilde bir soru sorabilirler, bundan dolayı Yüce Allah onları, bu tür örneklerin ardında Allah'ın takdir ve tedbirinin gizli olduğu konusunda uyardıktan sonra kendilerine tehdit dolu bir cevap veriyor. Allah bu örnekle birçoklarını sapıklığa düşürür ve birçoklarını da hidayete erdirir, onunla sadece fasıkları sapıklığa düşürür. Yüce Allah sıkıntıları ve imtihan konusu olayları kendi doğal akışları içinde serbestçe gelişmeye bırakır, bu olaylarla karşılaşan kulların her biri onlar karşısında karakterlerine, yeteneklerine, seçmiş oldukları yaşama biçimine ve zihniyetlerine göre tepki gösterirler, İmtihan konusu olay aynı olduğu halde bu olayın vicdanlardaki etkileri yaşama tarzının ve zihniyetin farklılığı oranında değişik olur. Mesela birçok insanın başına sıkıntı ve darlık gelir, Allah'a, onun hikmet ve merhametine güvenen mümin sıkıntı ve darlık karşısında Allah'a daha çok sığınır, ona daha çok yalvarır, ondan daha çok korkar, oysa aynı türden bir olay fasını ve münafı sarsar, Allah ile arasındaki uzaklığı daha da arttırır ve onu çılgına çevirir, bolluk ve rahatlık da öyle, o da değişik insanların başına gelir, takva sahibi bir müminin başına gelince onun uyanıklığını, duyarlılığını ve şükrünü arttırır, buna karşılık fasık ve münafı nimet şımartır, bolluk mahveder ve imtihan konusu olaylar onları yoldan çıkarır. İşte Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de vermiş olduğu örnekler, anlatmış olduğu misaller de böyledir, Allah tarafından kendilerine gelen olaylara ve mesajlara uygun karşılıklar vermeyi beceremeyenleri, onlar aracılığı ile saptırırken, Allah'ın hikmetini idrak edebilenleri, onlar sayesinde hidayete erdirir. Hiç kuşkusuz bu tür olay ve örnekler, sadece fasıkların sapıtmasına yol açar, surenin girişinde nasıl takva sahiplerinin nitelikleri ayrıntılı biçimde anlatıldı ise, burada da benzer bir üsluk fasıkların nitelikleri anlatılıyor, başka bir deyimle surenin bu kısmının ana konusu, değişik yüzyıllarda yaşamış ve yaşayacak olan insan tiplerini yansıtan bu farklı zümrelerin ayırıcı özelliklerinin tanıtımına devam ediyor.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 Acaba ayette sözü edilen kimseler, Allah'a vermiş oldukları hangi sözü tutmuyorlar, Allah'ın sürdürülmesini emretmiş olduğu hangi ilişkiyi kesiyorlar ve yeryüzünde hangi tür bozgunculuğu çıkarıyorlar? Surenin bu bölümünde bu konuda ayrıntılı açıklama yok, çünkü burası belirli bir karakteri teşhis etmenin, belirli insan tiplerini tasvir etmenin yeridir, yoksa belirli bir olayın ayrıntılı biçimde anlatıldığı bir yer değildir, burada genel hatları içeren bir tablo çizilmek isteniyor, bundan çıkan sonuca göre, Allah ile bu tipi oluşturan insan kesimi arasında yapılan bütün antlaşmalar bozuluyor, Allah'ın sürdürülmesini emretmiştir olduğu ilişkilerin tümü kesiliyor ve bunlar tarafından kargaşalığın her türlüsü çıkarılıyor demektir. Bu insan tipi ile Allah arasında her türlü ilişki kesiktir, onların özünden uzaklaşmış sapık fıtratları hiçbir taahhüde bağlı kalmaz, hiçbir kulpa yapışmaz ve hiçbir kargaşalıktan çekinmez, onlar hayat ağacından kopmuş ham bir meyveye benzerler, çürümüşler, bozulmuşlar, kokuşmuşlar ve hayat tarafından dışlanmışlardır. Bundan dolayı müminlere hidayet sağlayan Kur'an-ı Kerim örnekleri, onların sapıtmalarına yol yol açmakta, takva sahiplerini doğru yolda tutan sebepler onların iyice yoldan çıkmalarına neden olmaktadır. Şimdi, Medine döneminde İslam mesajının karşısına Yahudi, münafık ve müşrik kılıklarında çıkan ve o günden beri Aynı olumsuz rolü oynamaya devam ederek günümüzde bazı yüzeysel isim ve unvan farklılıkları ile birlikte aynı inatla İslam mesajı karşısına dikilme geleneğini sürdüren bu insan tipinin yıkıcı etkilerini yakından görelim. Yüce Allah buyuruyor ki, onlar ki Allah'a vermiş oldukları sözü kesin bir ahit haline getirdikten sonra bozarlar. Yüce Allah ile insanlar arasında akledilen antlaşma birçok ilkeler içerir, bu ilkelerden biri, her canlı varlığın yapısına yerleştirilen fıtratın yaratıcısını tanıma ve kulluğu ona yöneltme taahhüdüdür, bu Allah'a inanma ihtiyacı fıtrattaki varlığını her zaman devam ettirir, fakat kimi zaman sapmaya uğrayan, yolunu şaşıran bu fıtrat, Allah'a onun dışında başka eşler ve ortaklar koşar. Bu antlaşmanın diğer bir ilkesi, ileride yeri geleceği üzere Yüce Allah'ın bizzat Hazreti Adem'den aldığı yeryüzünde Allah'ın halifesi, temsilcisi olma sözüdür. Yüce Allah şöyle buyuruyor. Hepiniz cennetten ininiz, yalnız tarafından size bir yol gösterici geldiğinde o rehberime uyanlara artık korku yoktur, onlar hiçbir zaman üzülmeyeceklerdir, kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar orada ebedi kalmak üzere cehennemliktirler, Bakara Suresi 38-39. ila bu ilkeler, Yüce Allah'ın her kavme göndermiş olduğu peygamberler aracılığı ile tekrarladığı, vurguladığı ahitlerdir. Bu ahitlerde, söz konusu kavimlerin tek Allah'a kulluk etmeleri, hayatlarına onun önerdiği yaşama tarzını, onun şeriatini egemen kılmaları işlenmiştir. İşte fasıkların bozdukları, geçersiz bıraktıkları ahitler bunlardır. Eğer insan Yüce Allah'a vermiş olduğu kesin sözü bozabiliyorsa, Allah'tan başkaları ile arasında yaptığı antlaşmaları rahatlıkla bozar, sebebine gelince, Allah ile arasındaki tahüdü bozmaya kalkışan kimse artık hiçbir antlaşmaya, hiçbir verilmiş söze saygı göstermez, ayetleri incelemeye devam edelim. Allah'ın sürdürülmesini emretmiş olduğu ilişkileri keserler. Yüce Allah birçok ilişkinin sürdürülmesini emretmiştir, o bize akrabalık ve soy yakınlığı ilişkisini gözetip sürdürmemizi, geniş çaplı insanlık ilişkisini gözetip sürdürmemizi ve bunların hepsinden önce inanç birliği ilişkisini, iman kardeşliği bağıntısını gözetip sürdürmemizi emretti, o inanç birliği ilişkisi ki, her ilişkinin temelidir, onsuz hiçbir insanlar arası bağıntı biçimi kurulup geliştirilemez, yüce Allah tarafından gözetilip sürdürülmesi emredilen sosyal ilişkiler kesilince insanları birbirine bağlayan halkalar parçalanır, dayanışmayı sağlayan bağlar çözülür, toplumlarda kargaşalık baş gösterir ve anarşi yaygınlaşır. Ayeti okumaya devam ediyoruz. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarırlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak türlü türlü olur bunların hepsi Allah'ın sözünün dışına çıkmaktan Allah'a karşı üstlenilen taahhütleri bozmaktan Allah tarafından sürdürülmesi emredilen ilişkileri kesmekten kaynaklanır yeryüzünde görülen bozgunculukların başı insanların hayatına egemen olması ve onları yönlendirmesi için Allah tarafından belirlenmiş yaşama tarzı dışına çıkmaktır bu nokta sonu kesinlikle de sosyal kargaşaya varan bir yol ayrımıdır. Yüce Allah'ın önerdiği yaşama tarzı, toplumların uygulamalarından uzak tutuldukça, Allah'ın şeriatı hayatın pratiğine yabancı kaldıkça, bu dünyanın işlerinin düzene girmesi, hatta onun iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değildir. İnsanlar ile Rabbileri arasındaki ilişkinin halkası bu şekilde kopunca, bu durum, vicdanları, davranışları, pratik hayatı, geçim yeryüzünün bütünü ile üzerinde bulunan insanların ve nesnelerin tamamını kapsayan bir kargaşanın kol gezmesi demektir. Bu durum, Yüce Allah'ın yolundan ayrılmış olmanın sonucu olarak baş gösteren bir yıkım, bir kötülük ve bir kargaşadır. Bundan dolayı, Allah'ın mümin kullarını hidayete erdiren faktörler, bu yıkımın bu yayın kötüye gidişin ve kargaşanın gelişmesine sebep olanların hak ettikleri sapıklığa sürüklenmelerine sebep olmuştur. Yüce Allah kafirliğin ve fasızlığın yeryüzünde meydana getirdiği bütün olumsuz etkileri anlattıktan sonra insanlara dönerek onların diriltici, öldürücü, yaratıcı, rızık verici, planlayıcı ve her şeyi bilen Allah'ı inkar etmelerindeki saçmalığı, garipliği vurguluyor ve bu konuda şöyle buyuruyor. 28 Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki, sizleri ölü iken O diriltti, sonra sizi öldürüp tekrar diriltecek, sonra da yine O'na döneceksiniz. 29 O ki, yeryüzünde bulunan bütün varlıkları sizin için yarattı, sonra da göklere yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi, O her şeyi bilir. Bütün bu deliller ve nimetler karşısında Allah'ı inkar etmek her türlü gerekçe ve dayanaktan yoksun çirkin ve iğrenç bir inkarcılıktır. Kur'an-ı Kerim, burada insanları mutlaka göz önüne almaları, itiraf etmeleri ve gereklerine teslim olmaları gereken, Realiteler ile yüz yüze getiriyor, onların dikkatlerini, hayatlarının akışına ve varoluşlarının çeşitli aşamalarına yöneltiyor, onlar vaktiyle ölü iken, kendilerini o diriltti, bir zamanlar onlar ölüm halindeyken o, onları bu aşamadan hayat aşamasına geçirdi, insanlar, yaratıcı bir gücün varlığından başka hiçbir açıklaması olmayan bu, gerçekle karşı karşıya gelmekten kaçamazlar, onu yok sayamazlar onlar şimdi canlıdırlar, yapılarında, hayat denen bir realite taşıyorlar, acaba onlardaki bu, hayat denen realiteyi var eden kimdir, yeryüzündeki cansız varlıklarda bulunmayan bu yeni görüntüyü hiç yoktan meydana çıkaran kimdir, hayat, cansız varlıkları kuşatan ölümden apayrı bir şey, karakteri de onunkinden tamamen farklı, peki, bu nereden geldi? İnsanlar, akıllarını ve vicdanlarını kurkalayan bu sorudan kaçmakla, onun da yüz yüze gelmekten sakınmakla hiçbir şey elde edemezler. Ayrıca bu canlılık realitesinin meydana gelişini, yaratıklardan farklı yapıda bir yaratıcı güce bağlamaktan başka çıkar yol yok. Yeryüzünde kendi dışında kalan ölü varlıklardan farklı ve apayrı gelişmelere ve eylem biçimlerine sebep olan bu hayat realitesi nereden geldi? Hiç hiç kuşkusuz Allah katından, bu sorunun en akla yatkın cevabı budur, yok, eğer bu cevabı onaylamıyorsa bir kişi, sorunun doğru cevabının ne olduğunu söylesin o zaman. İşte burada insanlar, bu gerçekle karşı karşıya getirilerek şöyle buyuruluyor. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki sizleri ölü iken o diriltti yani vaktiyle sizde yeryüzünü dolduran ve sizin de çevrenizi saran şu cansız varlıklar gibi birer cansız varlıktınız sonra Allah sizde canlılık realitesini var ederek sizi diriltti buna göre hayatları Allah katından olan canlı oluşlarını kendisine borçlu olan kimseler Allah'ı nasıl inkar edebilirler incelememize devam ediyoruz sonra sizi öldürüyor. Herhalde bu hükme hiç kimse itiraz etmez, ona hiç kimse karşı çıkmaz, çünkü ölüm, canlıların, yaşayanların her an karşılaştıkları, yüz yüze geldikleri bir gerçektir, bu niteliği yüzünden itiraz ve tartışma götürmez, yine ayeti okumaya devam edelim. Sonra sizi tekrar diriltiyor. Peygamber Efendimiz'in döneminde yaşayan bazı nasipsizler bu gerçeğe karşı çıkmışlar, ona itiraz etmişlerdi, tıpkı günümüzde bazı gözü perdelilerin, yönünü yüzyıllar öncesinin ilkel cahiliye dönemine döndürmüş bir kısım gericilerin ona karşı çıktıkları, ona itiraz ettikleri gibi, oysa bu kimseler ilk yaratılışlarını iyi düşünürlerse, bu itirazlarının ve yalanlamalarının hiçbir haklı gerekçeye dayanmadığını görür ayeti okumaya devam ediyoruz. Sonra da yine ona döneceksiniz. Yani nasıl sizi ilk başta O yarattı ise sonunda yine O'na döneceksiniz, nasıl sizi yeryüzünün dört bir tarafına dağıttı ise, bu kez bir araya toplanacaksınız, nasıl O'nun iradesi ile ölüm aleminden hayat alemine geçtiniz ise, hakkınızdaki hükmünü yürütmesi ve sizinle ilgili takdirini gerçekleştirmesi için tekrar O'nun huzuruna döneceksiniz görüldüğü gibi kısa bir ayetin hacmi içinde bütün hayat sicili açılıp duruluyor, insanlığın tablosu yaratıcının kabzası altında birkaç fırça darbesi ile gözler önüne seriliyor, Yüce Allah, insanlığı ilk önce ölümün sessizliğinden sıyırıp yeryüzüne salıyor, sonra onu ölümün eli aracılığı ile yakalıyor, arkasından onu tekrar diriltiyor, insanın ilk yaratılışı nasıl ondan kaynaklandı ise ahirette yine onun huzuruna, dönecektir. Bu hızlı gösteri tablosu içinde Yüce Allah'ın gücünün izleri gözler önünde canlandırılmakta, onun derin ve etkili izlenimleri duyu organlarına yansıtılmaktadır. Bu tablonun arkasından birincisini tamamlayan ikinci bir tablo ile yüz yüze geliyoruz, okuyalım. O ki, yeryüzünde bulunan bütün varlıkları sizin için yarattı, sonra göklere yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi, o her şeyi bilir. Gerek tefsir ve gerekse kelam tevhid bilginleri yeryüzünün ve göklerin yaratılışından çokça söz ederler. Bunlardan hangisinin önce, hangisinin sonra yaratıldığını istiva ve tesviye terimlerinin ne anlama geldiğini uzun uzun anlatmaya çalışırlar. Fakat böyle yaparken öncelik ve sonralık kavramlarının insana özgü olduğunu, yüce Allah'a göre bunların bir değer taşımadığını unutuyorlar. Yine unutuyorlar ki İstiva ve tesviye, kelimeleri sınırsızın imajını sınırlı insan idrakine yakınlaştırmaya yarayan iki terimden başka bir şey değildirler. Şunu hemen belirtelim ki, İslam bilginlerinin bu tür Kur'an terimleri üzerinde giriştikleri hararetli tartışmalar, eski Yunan felsefesinin ve Yahudi Hristiyan kaynaklı teoloji münakaşalarının saf Arap düşüncesine ve duru İslam mantığına bulaşmış bir afeti, bir hastalığıdır. Bizim bugün o eski hastalığın pençesine yakalanarak İslam inancının güzelliğini ve Kur'an-ı Kerim'in alımlı çehresini bozmamız, lekelememiz söz konusu konusu değildir. Buna göre, bu terimleri aşarak, yeryüzünde bulunan bütün varlıkların insan için yaratılmış olmasının düşündürdüğü gerçeklerden kısaca söz edelim. Bu gerçeğin insanın varoluş amacını, yeryüzündeki rolünün önemini ve Allah'ın terazisindeki ağırlıklı değerini, bütün bunların ötesinde gerek İslam düşünce sisteminde ve gerekse İslami toplumsal düzende insanın taşıdığı önemi kanıtlayan karakterini vurgulayalım. O ki, yeryüzünde bulunan bütün varlıkları sizin için yarattı. Buradaki, sizin için, deyimi zihnimizde geniş kapsamlı sezgiler uyandıran derin anlamlı bir deyimdir. Bu deyim kesin bir biçimde ifade eder ki, Yüce Allah şu insanı çok önemli bir fonksiyonu yerine getirmek için yarattı, onu kendisinin yeryüzündeki halifesi olsun, yeryüzündeki bütün varlıklara egemen olsun, yeryüzünde yapıcı bir rol oynasın diye yarattı. İnsan, bu geniş mülke egemen olan en üstün varlık ve yaygın alanlı mirasın birinci derecedeki efendisidir. Buna göre, yeryüzünde cereyan eden olay ve gelişmelerde insanın rolü birinci derecededir. O, yeryüzünün de, yeryüzündeki kullanılacak teknolojik araç ve gereçlerin de efendisidir. Günümüzün materyalist dünyasında olduğu gibi o, bu araç ve gereçlerin kölesi değildir. İnsan, materyalist düşüncenin bas siretsiz taraftarlarınca iddia edildiği gibi, teknolojik araç ve gereçlerin insan ilişkilerinde ve yaşama şartlarında meydana getirdiği gelişmelere bağımlı sayılamaz, sözünü ettiğimiz nasipsiz materyalistler böyle düşünmekte yeryüzünün onurlu efendisi olan insanın rolünü ve pozisyonunu küçümseyerek, onu sağır araç ve gereçlerin tutsağı durumuna indirgemektedirler. Kısacası, insanın kontrolünde olması gereken güçlerin sınırlarını aşıp insanın değerinin üstüne çıkması, onu baskı altına alması ve boyunduruğuna geçirmesi kabul edilemez, insanın değerini küçültmeyi içeren her amaç, sağladığı maddi avantajlar ne olursa olsun, insanın varoluş gayesi ile çelişen bir amaçtır, insanın onurluluğu, insanın üstünlüğü ilk sıradadır, insana bağımlı, insanın serbest iradesine boyunluğu, oyun eğmiş olması gereken maddi değerler daha sonra gelir. Bu ayette Yüce Allah'ın insanlara bağışladığını bildirdiği ve nankörce karşılanmalarını tuhaf saydığı nimetler sadece tümü ile yararlarına sunmuş olduğu yeryüzü nimetleri değildir. Bunların yanında Yüce Allah'ın insanları tüm yeryüzüne efendi yapmış olması, onlara yeryüzünün içerdiği bütün maddi değerlerin üstünde bir değer biçmiş olması da diğer bir nimetidir. Bu, insanı yeryüzüne halife yaparak onurlandırma nimetidir emrine sunulan büyük mülk ve bu mülkten yararlanma nimetinden daha üstündür, ayeti okumaya devam edelim. Sonra da göklere yönelerek onları yedi gök olarak düzenledi. Burada, istiva, kelimesinin ne anlama geldiğinin tartışmasına girmeyi gereksiz görüyoruz. Yalnız şunu vurgulayalım ki, bu terim, egemenliği, yaratma ve yoktan var etme iradesini pratiğe aktarma amacının sembolik bir ifadesidir. Yine bunun gibi, yedi gök deyiminin burada ne anlama geldiği konusuna girmeyi, bu yedi göğün biçimlerini ve boyutlarını belirlemeye kalkışmayı da gereksiz görüyoruz. Yalnız şu kadarını söyleyebiliriz söyleyelim ki, ayetin bu kısmının genel anlamı şudur, yeryüzünü içindeki tüm varlıklarla birlikte insanın yararına sunan, burada mutlu bir hayat sürebilmesini mümkün kılacak şekilde gökleri uyumlu bir yapıya kavuşturan bu kainatın tek yaratıcısı, egemeni ve düzenleyicisi olan Allah'ı, (c.c.) inkar etme tuhaflığını ve cüretini gösteren kafirlere, bu davranışlarının saçmalığını anlatmaya vesile olsun diye verilmiş bir örnektir yeryüzü ve gökleriyle birlikte tüm kainatı düzenlemektir istiva o her şeyi bilir yani Allah her şeyi yarattığı, her şeyi önceden tasarlayıp planladığı gibi her şeyi bilir de, burada Yüce Allah'ın bilgisinin, onun önceden tasarlayıcılığı ve planlayıcılığı, müdebbirliği ile aynı kapsamda olduğu ifade ediliyor. Bu anlayış tek yaratıcıya inanmanın, kulluğu tek tasarlayıcı ve planlayıcıya, müdebbire, yöneltmenin, yine tek rızık ve nimet vericinin bağışlarını itiraf etmiş olmanın ifadesi olarak onun eşitliği, sizliğini ve ortaksızlığını onaylamış olmanın ayrılmaz bir gereğidir. Böylece Bakara suresinin, imanı ve takva sahibi müminler kafilesini seçme çağrısını ana konu edinen birinci kısmı burada sona eriyor. Kur'an-ı Kerim'deki kıssalar, çeşitli konular ve münasebetler ile ilgili olarak anlatılır, Kıssanın anlatım yerini, anlatılan bölümünü, anlatım biçimini ve üslubunu bu kıssanın anlatılmasına gerekçe oluşturan münasebet belirler, böylece kıssanın psikolojik, fikri ve sanatsal atmosferleri arasında uyum sağlanmış olur, böyle olunca kıssa, objektif rolünü oynamış, psikolojik amacını gerçekleştirmiş ve kendisinden beklenen etkiyi meydana getirmiş olur. Bazıları Kur'an-ı Kerim kıssalarını anlatımında tekrara, yinelemeye başvurulduğunu sanırlar, çünkü aynı kıssanın çeşitli surelerde tekrarlandığı görülebilmektedir. Fakat dikkatli bakışlar, hiçbir kıssanın ya da hiçbir kıssa bölümünün aynı biçimde, aynı miktarda ve aynı anlatım tarzı ile tekrarlanmadığını, eğer bir yerde bu kıssaların herhangi bir bölümü tekrarlanmışsa, bunun mutlaka, tekrarlanma, niteliğini ortamayabilir ortadan kaldıran yeni bir unsur içerdiğini kesinlikle fark etmişlerdir. Bazıları da bu kıssalarda sırf anlatım güzelliği sağlamak amacı ile aslı olmayan olaylara yer verme ya da bu olayların akışını keyfi, bir biçimde belirleme, başka bir deyimle edebi eserlerde rastlanan realiteden bağımsız bir yakıştırmacılık yoluna başvurulduğunu sanarak yanılgıya düşerler, oysa Kur'an-ı Kerim'i dikkatle inceleyen her önyargısız ve açık basiretli okuyucunun elle dokunur bir somutlukla yüz yüze geldiği gerçekleştiriyor. Gerçek şudur ki, bu kıssaların her geçişinde ne kadarının anlatılacağını belirleyen faktör, kıssanın anlatımına sebep olan konunun özelliğidir. Bu konu özelliği, kıssanın nasıl anlatılacağını, anlatımın hangi özellikleri içereceğini de belirler. Kur'an-ı Kerim bir çağrı kitabı, bir sosyal düzen anayasası, bir hayat kılavuzudur, bir rivayet, bir gönül okşama ve bir tarih kitabı değildir, onun bazı ayetlerinde, asıl olan çağrı, davet işlevi yerine getirilirken eldeki konunun niteliğine ve akışına uygun düşecek biçimde ve uzunlukta seçilen kıssa anlatılır, bu anlatımda hayali uydurmacılıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan, anlatım orijinalliğini, güçlü gerçekçiliği ve üsluk güzelliğini esas alan, gerçek bir sanat güzelliği gözetilir. Kur'anda anlatılan peygamber kıssaları iman kervanının sürekli, başarılı ve uzun yolculuğunu temsil eder. Bu kıssalar ardarda gelen kuşaklar boyunca Allah'a çağrının ve insanlığın bu çağrıya verdiği karşılığın tarihini yansıtırlar. Yine bu kıssalar söz konusu seçkin ve örnek insanların kalplerinde barındırdıkları imanın kendilerini bu şerefli misyonla görevlendiren Rabbileri ile aralarındaki ilişkinin karakteristik özelliklerine ışık tutarlar. Ayrıca bu kısalar, bu onurlu kervanı oluşturan seçkin müminlerin kalplerine sürekli biçimde moral, aydınlık ve berraklık akıtır. Her adımda onlara sahip oldukları bu aziz unsurun, yani iman unsurunun olağanüstü değerini telkin ederler ve son olarak bu kısalar, iman düşüncesinin mahiyetini açıklar, onun diğer yabancı düşüncelerden ayıred edilerek algılanmasını. Sağlarlar. Bundan dolayı bu kıssalar, aslında bir Allah'a çağrı kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in önemli bir bölümünü oluşturmuşlardır. Şimdi bu açıklamaların ışığı altında yukarıda okuduğumuz ayetlerde anlatılan şekliyle Hazreti Adem Selam üzerine olsun kıssasını gözden geçirelim. Yukarıdaki ayetlerin az öncesinde hayat kervanına, daha doğrusu tüm varlık kervanına göz atılmakta, arkasından Yüce Allah'ın insanlara sunduğu nimetler hatırlatılırken yeryüzünden, dünyamızdan söz edilmekte ve Yüce Allah'ın burada bulunan her şeyi insanlar için yarattığı belirtilmekteydi. İşte bu atmosfer içinde Hazreti Adem'in Yüce Allah tarafından bazı taahhütler ve şartlar altında yeryüzü halifeliği görevine getirilişi ve bu görevin üstesinden gelmesini sağlayacak bilgi birikimi ile donanması konusuna geçiliyor. Bu kıssa, aynı zamanda yine Allah'ın bağlayıcı emri, taahhüdü ile İsrailoğullarının, Yahudilerin, yeryüzü halifeliği görevine getirilmelerini ve verdikleri, sözden dönmeleri dolayısıyla bu görevin Yahudilerden alınarak Allah'la yaptıkları sözleşmeye bağlı kalan İslam ümmetine verilişinin anlatılacağı ilerideki ayetlere zihinleri hazırlayıcı bir nitelik taşır, bundan dolayı bu kısanın, aralarında yer aldığı konuların atmosferi ile son derece uyumlu olduğu görülür. Hazreti Adem K.I.S.S.A.S.I. Şimdi sizleri, insanlığın ilk kıssası ve bu kıssanın gerisindeki köklü duygularla bir süre için baş başa bırakıyoruz. Şu anda biz, meleği alanın, ruhlar aleminin yüce alanındayız, basiretimizin gözlerini yüce doruklardan sızan parıltılara dikmiş, insanlığın ilk kıssasını dinliyor, bu kıssanın filmini seyrediyoruz. Otuz hani Rabbin, meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti. Melekler, ya Rabbi sen yeryüzünde kargaşalık çıkaracak, kantar dökecek birini mi yaratacaksın, oysa biz seni överek teşbih ediyor, takdis ediyoruz, dediler, Allah meleklere, ben sizin bilmediklerinizi bilirim, dedi. Demek ki, Allah'ın yüce iradesi şu yeryüzünün dizginlerini kainatın bu yeni varlığına teslim etmek, burayı onun eline vermek istiyor, yani yüce Allah yaratıp, düzene koyduğu şu yeryüzüne kendi temsilcisi sıfatıyla gönderdiği insana, buradaki varlıklardan yararlanma, onların özelliklerini tanıyıp araştırma, onları değiştirme, gizli olan yönlerini bulup açığa çıkarma, çeşitli yeraltı kaynaklarını bulup günsüz çıkarma ve bütün bunları yaparken de Allah'ın halifeliği gibi son derece ağır bir görevi yerine getirirken yeryüzünün bütün imkanlarını onun hizmetine sunma kararındadır. Yine demek ki Yüce Allah kendi dileğini gerçekleştirme görevi verdiği ve insan unvanına layık gördüğü bu yeni varlığı, yaşamı boyunca karşı karşıya geleceği yeryüzünün çeşitli güç kaynaklarına enerji, ham madde doğa kanunları vesaire denk gelecek, onlarla baş edebilecek derecede gizli güçlerle donatmıştır. Buna göre, yeryüzüne ve evrenin tümüne hükmeden temel kanunlarla, bu yeni varlığa, onun çeşitli güç kaynakları ve enerjilerine hükmeden temel kanunlar arasında sıkı bir uyum, ahenkli bir birlik vardır. Böyle olduğundan dolayıdır ki, bu iki kanun arasında, herhangi bir çatışma olmamakta ve insan enerjisi şu koca kaynat kayasına çarpıp paramparça olmaktan kurtulmaktadır. O halde şu uçsuz bucaksız yeryüzündeki varlık düzeni içinde sözünü ettiğimiz insanın mevkii, rolü son derece önemlidir ve bu onurlu statüyü onun için, Kerem sahibi olan yaratıcısı dilemiş, uygun görmüştür. Yüce Allah'ın, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ilahi buyruğunu, yeryüzünde halife olarak bulunan insanoğlunun bugün gerçekleştirdiği büyük işlerin ışığında gören bir göz ve idrak eden bir kalple değerlendirdiğimiz zaman bütün bunların ilahi iradenin sadece bir kısmı olduğunu görebiliriz. 30. B. Melekler, ya Rabbi sen yeryüzünde kargaşalık çıkaracak, kantar dökecek birini milyar atacaksın, oysa biz seni överek teşbih ediyor, takdis ediyoruz, dediler. Meleklerin bu sözleri bize şunları düşündürüyor, melekler ya sezgilerine ya yeryüzünde yaşanmış eski tecrübelere veya basiretlerinin sağladığı ilhama dayanarak, insan adı verilen bu yeni varlığın yaratılışı veya yeryüzünde geçireceği hayat hakkında bazı bilgi kırıntılarına sahiptiler ve bu bilgi kırıntılarına dayanarak insanoğlunun yeryüzünde kargaşa çıkaracağını ve kan dökeceğini öngörüyor ya da bekliyorlardı, bunun yanında onların, salt iyilikten ve yaygın barıştan başka hiçbir şey düşünmeyen masum meleklik yapılarının normal bir gereği olarak, Allah'ı överek teşbih etmeyi, onu her türlü noksanlıklardan tenzih etmeyi varlıkların tek gayesi, yaratılışın biricik gerekçesi saydıkları ve bu amacı da kendi varlıkları ile gerçekleşmiş gördükleri anlaşılıyor, öyle ya onlar? Allah'ı överek kendisine hamd ediyor, onu her türlü noksanlıktan tenzih ediyor, hep ona ibadet ediyor, bu ibadetten bir an bile geri durmuyorlardı. Fakat melekler yüce Allah'ın yeryüzündeki bu halifesi eli ile dünyayı inşa ve imar etme, oradaki hayatı geliştirip çeşitlendirme dileğinin hikmetinden habersizdiler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktu. Kimi zaman kargaşa çıkaracak ve kimi zaman da kan dökecek olan insan, görünürdeki bu kısmi kötülüklerin yanında onlardan daha büyük ve geniş kapsamlı iyilikler yapacaktı. Sürekli gelişme, kesintisiz ilerleme Yapıcı sonuçlara ulaştıran yıkıcı hareket, ısrarlı girişim, aralıksız araştırmacılık, bu dünyayı azimle değiştirme ve daha iyi düzeye çıkarma çabası onun eliyle gerçekleşecek iyiliklerdi. Bunun üzerine her şeyi bilen ve her şeyin akıbetinden haberdar olan Yüce Allah kararını meleklere bildirdi. 31 Allah Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra bütün nesneleri meleklere göstererek, "Haydi, eğer davanızda haklı iseniz, bunların isimlerini bana söyleyin." dedi. 32 Melekler, "Ya Rabbi, sen yücesin. Bizim senin bize öğrettiklerin dışında hiçbir bilgimiz yoktur. Hiç şüphesiz sen her şeyi bilirsin ve her yaptığın yerindedir." dediler. 33 Allah Adem'e, ey Adem, bunlara o nesnelerin adlarını bildir, dedi. Adem, meleklere bütün nesnelerin isimlerini bildirince Allah onlara, ben size, göklerin ve yerin bütün gizliliklerini, ayrıca sizin bütün açığa vurduklarınızı ve içinizde sakladıklarınızı bilirim, dememiş miydim? dedi. Şu anda biz basiretimizin gözlerini yüce doruklardan sızan parıltılara dikmiş, meleği alada, ruhlar aleminde meleklerin gördüklerini görüyoruz. Şu anda biz, yüce Allah'ın insan denen bu varlığa yeryüzü halifeliği görevini teslim ederken kendisine sunduğu sırrın bir bölümünü görüyoruz. Nesnelere isimler verme yolu ile onları sembolize etme gücünün sırrını, şahısları ve nesneleri isimlendirme yeteneğinin sırrını, o isimler ki, dille ifade edilen bir takım kelimeleri şahısların ve somut nesnelerin sembolleri, simgeleri haline getiriyor. Bu işlem, insanın yeryüzündeki hayatı açısından çok önemli bir güçtür. Bu gücün olağanüstü önemini kavrayabilmek için, insanın nesnelere isim takma yeteneğinden yoksun bırakıldığını varsayalım. İnsanlar, herhangi bir nesne hakkında aralarında anlaşma sağlayabilmek için, mutlaka o nesnenin karşılarında bulunması gerekecek. Bunun sonucunda karşılaşılacak büyük güçlüklerin, anlaşma ve ortak yaşamı ne kadar zorlaştıracak? düşünmek bile ürküntü veriyor insana. Mesela, iki insan bir hurma ağacı hakkında konuşmak istediklerinde bu anlaşmayı sağlamanın tek yolu o hurma ağacını yanlarına getirmek ya da onun yanına gitmek olurdu, ya da söz konusu olan şey bir dağ ise bu konuda birbiriyle konuşmak isteyenlerin o dağın yanına gitmekten başka çaresi kalmazdı, yahut, bir insan hakkında ortak anlayışa varabilmek için o insanı diyalog yerine getirtmekten başka bir yol kalmazdı onlar için, bu durum ise hayatı yaşanmaz kılacak korkunç bir zorluk oluştururdu, başka bir deyimle eğer Allah insan denen bu varlığa nesneleri isimlerle sembolize etme yeteneğini bağışlamamış olsaydı, yeryüzündeki hayat gelişemez, son derece ilkel düzeyde kalırdı. Meleklere gelince onların böyle bir yeteneğe ihtiyaçları yoktu, çünkü görevleri, böyle bir yeteneği gerektirmiyordu, bu yüzden de onlara böyle bir güç verilmemişti. Yüce Allah bu sırrı Hazreti Adem'e öğrettikten sonra meleklerin karşısına bir takım nesneleri getirince onlar bu nesnelerin isimlerini bilemediler, nesnelere ve şahıslara sözlü semboller takma işlemini nasıl yapacaklarını öğrenmemişlerdi çünkü, bu yetersizlikleri ortaya çıkınca Yüce Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederek ve yalnız Allah'ın bildirdiğinden ibaret olan bilgilerinin sınırlı olduğunu ikrar ederek acizliklerini açıkça itiraf ettiler, oysa Hazreti Adem önüne gelen nesnelerin isimlerini söyleyebildi, bunun hemen arkasından melekleri, Yüce Allah'ın her şeyi iyi bildiğini ve her yaptığının yerinde olduğunu iyice kavramaya çağıran şu ilahi cevapla kavramışlar. Karşılaşıyoruz. Allah meleklere ben size dememiş miydim ki, ben göklerin ve yerin bütün gizliliklerini, ayrıca sizin bütün açığa vurduklarınız ile içinizde sakladıklarınızı bilirim, dedi. 34, Ahani hani biz meleklere, Adem'e secde ediniz, dedik de hemen secde ettiler. Yalnız iblis kaçındı, kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Yeryüzünde kargaşa çıkaracak ve kan dökecek olan, bununla birlikte kendisine, onu meleklerden daha üst düzeye çıkarıcı sırlar sunulan bu yeni varlık için, bu lütuf son derece onurlandırıcı bir durum, ona bilgi sırrı yanında gideceği yolu kendi isteğiyle seçmesini mümkün kılan bağımsız irade sırrı da verildi, ayrıca o, karşısına çıkacak yol ayrımlarında iradesini bu yollardan biri üzerine yoğunlaştırmasına imkan veren çift yönlü, esnek bir karaktere sahip olduğu gibi şahsi çabası ile Allah'ı bulabilecek, Allah'ın varlığını kavrayabilecek yetenek de verilmiştir kendisine, bütün bunlar insanı onurlu kılan sırlardan sadece bir kısmıdır. Melekler, Allah'ın yüce emrine uyarak Hazreti Adem'e secde ettiler, ama 34, b yalnız iblis kaçındı, kendini büyük gördü ve kafirlerden oldu. Burada kötü tinetin ne olduğu somut biçimde ortaya çıkıyor, yüce Allah'ın emrine karşı gelmek, üstün olanın üstünlüğünü onaylamaya yanaşmamak, günahı üstünlük taslama aracı haline getirmek ve bile bile gerçeğe gözünü kapamak. Bu ayetten anladığımıza göre iblis, bir melek değildi, sadece onlarla birlikte yaşıyordu, eğer meleklerden biri olsaydı, yüce Allah'ın bu emrine karşı gelmezdi, çünkü başta gelen özellikleri, onların, Allah tarafından kendilerine verilen emirlere karşı gelmemeleri, verilen emirleri yapmaları,dır, Tahrim Suresi, 6.